Bu da bir alalım altına, altına, altına bir şey koyayım da havaya alksın. <gülüyor> <gülüyor> Şu an kimse hiçbir şey anlamıyor değil mi? Ne yapıyor bunlar diye. Evet, ee, Kafkaesque ve Risto'nun sunduğu. <gülüyor> <gülüyor> kendinden üçüncü tekniş da bahsetme ama. Ama Kafkaesque'le benim sunduğum Evet. biraz komik çünkü... Bugün yine Kafkaesque'le beraberim. Ben kimim? Risto'yum bu. İstediğin formüle edebilirsin. Ben de öyle formüle ettim. Sponsor etmiştim. muyuz o buna koyayım biz ya? Aa, oraya gelecektim ben zaten. Tamam evet koy. Oraya gel. Evet. Tamam. evet. evet. Ve Paralel Evren'in sponsor olduğu <gülüyor> Evet. Bundan sonra podcastların hepsi Paralel Evren sponsorluğunda. JBC'den yeni çizgi romanlar gelene kadar. <gülüyor> evet. Aynı zamanda da ayrıntı yayınlarından. Ha evet. Club onu tekrar 2. hatırlatalım. Evet. evet. İki haftadır e ...süren bir etkinliğimiz var aslında. Evet. Hatta 3. haftaya girdik. Pazar günü 2. hafta çekilişini yaptık. Ayrıntı yayınların desteğiyle Dövüş Kulübü 2 çizgi romanın Türkçe çevirisinden bahsediyoruz. Yani Dövüş Kulübü 2 diyorum. Fight Club değil. Dövüş Kulübü 2. Evet. evet. Ayrıntıdan e, a, aylık olarak yayınlanan fasüküllerin hediye olarak dağıtıyoruz fasükülleri yani. Bu arada ayıp bir söylemesi bunu sonra da kesebiliriz ama bizim onları gönderme maliyetimiz onları satın alma maliyetimiz. Yok daha bunu kesmeyin, şey. bunu bilsinler insanlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani çizgi romanların fiyatları 3-5 lira evet. ve bizim kargolama maliyetimiz 5 ila 8 lira arasında değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> Değerinizi bilin yani. Evet. Ee, Tabi çekiliş etkinlikten de bir hani en azından detayını da söyleyeyim. Etkinliğin ne olduğunu hala bilmeniz varsa. Sitemizde sitemizin sayfamızın en altında bir bültene abone ol kısmı var 3 satırlık adınızı soyadınızı giriyorsunuz e-posta adresinizi giriyorsunuz ve bültenimize abone oluyorsunuz abone olan kullanıcılardan okuyuculardan her hafta bir çekiliş yaparak işte okuyuculardan 3 tanesine sizlerin arasından 3 kişiye dövüş kulübü 2 pasiküllerini hediye ediyoruz baya ediyoruz yani kargosunu da ödüyoruz ayı gibi ödüyoruz yani. evet. O yüzden abone olun. Olur. Evet sayılar 0 ile 3 arasında. Evet dördüncü sayıda çıkmak üzere. Çıkmak üzere. Ee, kapak varyasyonlarımız varyantlarımız azalıyor. O yüzden artık e, seçme hakkı veriyorduk. Ama seçme hakkı veremeyecek duruma gelebiliriz. Bu haftaya dönümüzdeki hafta. Evet bu muhtemelen e, ya Dövüş Kulübü 2 çizgi romanları her sayısı en az Üç. En az iki, en fazla dört farklı kapakla çıkıyor yanılmıyorsam. Galiba sıfırın tek kapağı var. Evet sıfırın tek kapağı var. Elimizden geldiğince kazananların hangi kapağı istediğine önem vermeye çalışıyoruz. Onu göndermeye çalışıyoruz. Ama önümüzdeki haftadan itibaren muhtemelen elimizdeki kapak seçenekleri biraz sınırlanacak. Evet çünkü stoklarla sınırlı. Yani o yüzden rastgele random göndermeye başlayacağız. Ama hala sanırım hangi sayı olduğunu en azından hani karşılayabileceğiz. Evet, yani şu anda galiba bütün kapaklardan en az birer tane var. Evet. Ama önümüzdeki hafta son olabilir. Okey. Bir yandan cips yiyoruz ama çok şey Ayıp, yapmayın. Ayıptır söylemesi. Şeyden bahsedeceğiz. Hani biz podcast falan çekiyoruz, yayınlıyoruz. Ama biz aynı zamanda bayağı da Podcast e, dinleyen ve tüketen insanlarız. Evet. Hani bunu iş araştırması olarak yapmıyoruz. Keyfimizden dinliyoruz. Ve ister istemezse işte bu daha çok Amerika ve Avrupa'da çok yaygın olan e, podcast alt kültürünü ve işte bunun etrafında oluşan artık bir e, sektörleşmeyi Baya yakından takip ediyor oluyoruz. Ha, nereye bağlayacağım şimdi? Ee, geçen <gülüyor> Kafka eski şeyi konuşuyordum. Bu e, crowdfunding, social funding olayları yani Türkiye'de deneniyor. Ee, hani Indiegogo ve e, Kickstarter benzeri şeyler Türkiye'de oluşumlar var Türkiye'de de. Ne kadar başarılı ne kadar başarısız ben tam olarak... Algılayamıyorum ama çok, çok başarılı da başarılı değil. olduklarını zannetmiyorum. Yani Kickstarter ve Indiegogo çok daha ünlü evet. Türkiye'de. Tabii. Tabii. Indiegogo ve Kickstarter aslında e, şey proje bazı son tüketici ürününe kadar e, yani ürününün üretilmesi için bir fon e, evet. oluşturma e, altyapısına sahipken bir de e, Patreon diye bir site var. Evet. Patreon'da aslında düzenli içerik için e, Düzenli ödemeden evet, aslında. Bir düzen yani bir abonelik, sistem. abonelik sistemi. evet Yani şey gibi hani sen bir dergiye abone olursun. Aynen. 12 aylık. Dersin ki ben 12 ay boyunca her ay işte atıyorum 5 lira ödeyeceğim. Bu dergi benim kapıma gelsin. Onun gibi bir şey aslında. E, evet, Patreon'da atıyorum bizim yaptığımız podcast gibi sonuçta içerik sağlayan belli insanlar orada projelerini girip e, şunu diyebiliyorlar. Biz Geekstra podcast yapıyoruz. Ee, ama bu podcast yapmak için atıyorum işte mikrofona ihtiyacımız var ee, ne bileyim düzenli bir gelire hani ihtiyacımız var reklam almayalım o olsun bu olsun hani bir, bir sürü sebebi olabilir paraya ihtiyacın olma sebebi çünkü olabilir çünkü burada e, üretik e, şey içerik üreticilerinin nihayetindeki kısaltma veya Indigo gibi tamamladıkları projeyi tekrar Montize etme şansları pek yok. Evet. Yani aynen öyle. Şimdi Kickstarter'a sen bir oyun projesi koyup e, bakın biz bu oyunu yapmak istiyoruz, bize destek olun dedikten sonra o proje gerçekleşirse parayı oradan toplarsan atıyorum o Kickstarter'dan hiç haberi olmayan insanlara da o oyunu satabiliyorsun. Ha. Ama bizim Geekstra podcast'te öyle bir şansımız yok. Geekstra üzerinden örneklendirmek daha kolay diye söylüyorum bunu. Hani Yoksa sonra, parayı size para dediğimizden... <gülüyor> verin diye demiyorum hani. Verirseniz tabii ki seviniriz de yani ondan bahsettiğimiz. Yani. Zaten öyle bir şansımız yok. Türkiye'de öyle bir öyle bir sistem yok aslında bunun üzerinden. Aa evet. Bu konu hani. Ya belki de vardır da haberimiz yoktur. Yok araştırdım yok. mı? Hayır Yok yani. Ya çünkü e, şeyi sağlayamıyoruz. Şimdi Patreon.com dediğimiz com dediğim site patreon diye yazılıyor. E, siteye girip bakarsanız şeyi göreceksiniz. E, orada çeşitli içerik sağlayıcılar işte bize şu kadar para verirseniz şunu yaparız bu kadar para verirseniz bunu yaparız falan filan gibi hani Kickstarter'daki bir projelerini koyuyorlar ve sizden düzenli bir para talep ediyorlar az önce söylediğim işte o dergi muhabbetindeki gibi tıpkı dergi çıkarır gibi hani ben sana işte atıyorum her hafta bir podcast sunacağım eğer hani beni desteklersen bana aylık olarak bir dolar atsana hani ve ben her ay senden o bir doları garantileyim Böylelikle atıyorum işte 300 kişiden garantilersen işte 300 lirayı garantiliyorsun vesaire vesaire Veya bu sadece 1 lira olmak zorunda değil Bazıları 2 lira verebilir Aylık 5 lira verebilir 10 lira 100, 100 lira da verebilir Hani öyle bir sistem var ee, Ve o parayı garantilediğinde de Bu, bu insanlar sana içeriği sağlamaya devam ediyorlar Hani düzenini bozmadan Çünkü senden para da geliyor Falan filan ve kapına da geliyor gerçekten Bu içerik yani sen illa Hatırlayıp, A dur Geekstra'nın sitesine bakayım yeni podcast çıkmış mı falan demiyorsun. Sen bu adamların destekleyicisi olduğun için, aylık bir para vererek abonesi olduğun için e, o adamlar sana düzenli olarak hey yeni içerik var falan diye hani cep telefonuna SMS dahi atıyorlar. Bak, hani Ya da işte içeriği e, genele yaymadan önce ilk sana sunabiliyorlar. Atıyorum biz bu podcast'i kaydettikten sonra 5 e, gün sonra mı koyacağız sayfaya? Ya da 2 e, gün sonra mı koyacağız? Sana bir gün önceden veriyoruz falan gibi bir durum var. Onun dışında da bir sürü hani şey var. Merchandise'i var bu işin. Atıyorum sana her hafta... E, sen bana her hafta belli bir meblağ para sağladığın için... Ben sana işte... Ayda bir giyik sıra fincanı göndereceğim falan diyebiliyorum. Yani öyle şeyler de var. Yani. Ama... E, işte şey sıkıntılı... Onun, konuyu bambaşka bir yere götürdüm senin söylediğinden de aylık olarak düzenli olarak hani senin cebinden o parayı almak hikayesi. Yani şimdi ben Altyazı Dergisi abonesiyim ve her ay benim kredi kartımdan şu kadar para çekilsin demiyorum mesela bak. 12 aylık abone oluyor. 12 ayın parasını peşin veriyorum. Hatta 12 aylık abone olursam daha ucuza geliyor bana bilmem ne falan filan. Ama her ay benim kredi kartımdan işte 5 lira çekin demiyorum ben kimseye. O sistem Türkiye'de nasıl yürüyor onu bilmiyorum. Yani bu kredi kartlarıyla bağla, bağlayarak olmuyorsa başka nasıl oluyordur? Ne şekilde yürüyordur? Hiç, hiçbir fikrim yok yani. Yani kredi kartıyla, yani kredi kartı olduğu sürece her türlü alıyorsun parayı tamam mı? <gülüyor> Mesela en basitinden otomatik ödeme fatura değil mi? kredi kartına bağlıyorsun ya da hesabına bağlıyorsun. Fatura tarihi geldiği zaman çat diye çekiyorlar senin hesabında. Oluyor bitiyor. Tamam ama hani işte o Patreon gibi bir sistemi ee atıyorum yap krediyle konuşup mu yapıyorsun? Yani biz öyle bir site, öyle bir sistem kurmaya kalksak, öyle bir site açmaya kalksak. Ki bunu da bu arada biz yapalım diye söylemiyorum. Gerçekten biri yapsa da gayet faydalı olur <gülüyor> hepimize. Yani hani herhangi birinin yapması yeterli. Ama hani ee bankalarla mı görüşmek gerekiyor? Bankaların bu konudaki hani mevzuatı nedir, ne değildir? Türkiye'de nasıl işliyor bu iş? Çok bilmiyorum. Ben de çok Onu bilmiyorum. kastettim. Yoksa Evet otomatik ödeme diye bir şey var. Bankaların aylık olarak senden aldığı aidatlar alabiliyor. İşte otomatik fatura ödemelerini alabiliyor. Oluyor da oluyor. Ya da kontürlü cep telefonunu bile herhangi bir banka hesabına bağlayıp bana her ay ayın 8'inde 30 kontür evet. şey 30 liralık kontür gibi bir sistem var. Oluyor evet. yani onda bir sıkıntı yok. Yani muhtemelen e, yani yapılacak yapılırsa da öyle bir şey olur. Yani faturayı yansıtmaya da e, şey e, hani direkt kredi kartına bağlı olduğu herhangi bir e, finansal araç üzerinden e, yapılır bu. E, ama en basiti herhalde hani PayPal gibi bir şey kullanmak. PayPal'da da zaten hani kredi kartı bağlıysa, bağlıysa otomatik olarak e, hesabından para çekebiliyor. Ki zaten PayPal'a üye olmak için kredi kartını bağlayıp da bir dolar çektirmek zorundasın. Öğretildir. Ben işin e, <gülüyor> arkadaki tahsilat kısmı değil de. Birazcık da e, böyle platformların girişimleri olmuyor değil. İşte Türkiye'de de işte Kick'e benzer projeler oldu. E, ama bu birazcık daha farklı içerik odaklı çünkü. Tüm ve düzenli içerik odaklı. O yüzden dergi örneğini verdim. Bu e, böyle bir girişim Türkiye'ye uygun olur mu? Yani bu girişimin hayatta kalabilmesi için yeterli içerik üreticisi var mı? Varsa da e, hani tırnak içinde amatör içerik üreticisi diyeceğim. Çünkü hani profesyonel anlamda işte ürettikleri içerikleri para karşında satan insanlar olmadıkları için amatör diyorum. O konuda bir bir ekleme yapabilirim ama. Mesela atıyorum e, Uykusuz dergisinden işte çizerlerden biri e, atalım kim diyeyim. Yiğit Özgür dedi ki ya arkadaş ben bu dergiden ayrılmak istiyorum. Hı hı. Ee, ben kend, sadece kendi içeriğimi satmak istiyorum. Yani hı hı. dedik ya uykusuzu sırf Yiğit Özgür için satın alıp e, okuyan insanlar var. Ben sadece Yiğit Özgür için satın alıp okuyan insanları e, diğer o çizerlerin, yazarların işlerini göstermeden sadece benim işlerimi okutarak oradan para kazanmak istiyorum. Ayrılacağım ben dergiden de. İşte dergi atıyorum 5 lira. Ben de o dergide sadece bir sayfa yapıyorum. Haftalık olarak çıkıyor bu. Ben bundan sonra bir değil iki sayfa yapacağım. Haftalık olarak yapacağım bunu. Ve beş lira değil de iki lira vereceksiniz bana. Ve bunu da hani bu tarz bir platform üzerinden de duyurdum diyelim. Hani haftada iki sayfa sizin evinize de postalayacağım ben bunu. Baya iki sayfalık bir dergiyi postalayacağım veya dijital olarak linkini vereceğim. Hani belki internetten okuyacaksınız. İlla hani baskıyla ilgili bir muhabbet de olabilir. Hani o farklı bir şey. Ama dijital olarak da duyurulabilir. Hı hı. PTT ile anlaşıp çok ucuza ne bileyim kargoluyor da olabilir falan filan. Neyse ne hani. Ve hani ben şey topluyorum. Destekçi topluyorum. Yani ve e, aylık işte ne diyeyim. 8000 liraya ulaşırsa destekçim. Hani 8000 lira kazanabiliyorsam ben bu destekçilerden ayda. Bu işi de yapacağım dedi. Bunu da koyabilir oraya koyabilirim. Yani bu illa hani online olmak zorunda değil, amatör olmak zorunda değil yani. Yani benim orada bahsettiğim şey şu ya da mesela yani işte ben bir derken... amatör bir müzik grubuyum ee, ama barlarda yapmak istemiyorum bu işi işte atıyorum benim e, haftada bir bir gece arkadaşlarımla toplanıp evde hem çalıp hem söylediğim hem içip sıçtığım bir müzik grubum var. kamerada koyuyoruz arkadaş. Haftalık olarak bunun yayını yapıyoruz. O geceki bizim e, alkol paramızı verseniz yeter dedim. <gülüyor> dedim bunu yani. Ve hani e, bu arada 100 tane de işte destekçi Becker yeter bana dedim tamam mı? Hani 100 kişi işte. Kafkas 100 az içmiyor yani onu da belirtmek <gülüyor> isterim. Yani o bir gecelik alkol parası değil öyle az bir şey olmayabilir. <gülüyor> ya 100 lira dedim ben şimdi hani böyle yani yuvarlak bir rakam söyledim. 3 kişilik bir grubuz işte ne bileyim 300, be, be, 300 lira olursa işte bir aday 5'er tane bir tekiyle <gülüyor> aynen. <gülüyor> aynen öyle işte 300 lira değil de 500 lira 500 lira de sen tekiyle hem vodka içeceğiz <gülüyor> şampanya da patlatacağız falan filan böyle bir şey açtım tamam mı ve insanları da canlı yayın yapacağım her hafta işte odamdan işte grubumla beraber hem hem de işte ne bileyim e, aylık 1 lira değil de aylık 10 lira verirseniz bana e, sizin işte o ay en az 3 tane istek şarkınızı da çalacağım falan. Anladım hani bir şey bulabilirsin yani karşılığında. olarak. E bu bu da bir şey mesela. Anladım bu illa online offline durumu da değil. Değil. Bilet satmak gibi bir şey aynı zamanda yani. Evet. Bir subscription işte abonelik yani. Hani şimdi herhangi bir şeye abonelik. Bu şey de olabilir. Ben şuraya getirmeye ben umumi çalışıyorum. Ben umumiyet tuvalet açtım amına koyayım tamam mı? Bana her ay 5 lira verirsen istediğin kadar gelip istediğin kadar işe sıç benim tuvaletime diyor mesajı. Bu bile olabilir yani bu çok uçuk bir örnek belki ama bu bile olabilir yani. Benim bağlamak istediğim nokta şu. Şimdi Türkiye'de de hani yaklaşık birkaç senedir devam etmekte olan hatta şu anda benim gözlemlediğim kadarıyla kadarıyla hani ha hafiften <gülüyor> hani ee, balonu gazı alınmaya başlanmış bir e, Twitch yayını ve YouTube kanalı üzerinden para kazanma furyası. YouTube değil ama Twitch evet. Biraz yani biraz e, düşüşte. Ee, YouTube, YouTube değil ama bence YouTube hala yükselişte. Bence <gülüyor> YouTube'da hala hmm, nasıl desem? Yani YouTube'da genel olarak bir e, şey var. Düşüşte miyim de platolaşma var. Çünkü artık Eskisi kadar böyle e, süperstarlar çıkmıyor. Yani e, başka e, mecralardan çıkıyor. Yani mecradan değil de. E, platformlardan. Ha, ha, tam tersine işte o, o, o anlama gelmesin dedim. E, atıyorum oyunla ilgili hı. süperstar çıkmıyor. Ama romanlarla ilgili çıkıyor. Yani, hala süperstar çıkıyor YouTube'dan. Yani fenomen çıkıyor süperstar hı. değil de. Atıyorum şimdi bu Nedir muhabbeti var. Kız değişti. Böyle tekrar bir gündeme geldi o Nedir kanalı YouTube'un. Bilmiyorum fark ettim mi? E, bundan birkaç hafta önce yani. Diktatör <gülüyor> Nedir'le gündeme geldiler. <gülüyor> bir, bir tane kız işte bilmem ne nedir diye anlatıyor. Dört dakikalık falan bir video. <gülüyor> e, büyük birkaç markaya da şimdi anlaşma yapmışlar. Hatta son videoda da Cem Yılmaz'ı da böyle kullanmışlar. Cem Yılmaz da gelmiş. O da şey... <gülüyor> ...katılmış falan... ...yapı krediyle anlaşmışlar... ...yapı kredi için... E, ...Avrupa Ligleri nedir diye bir video çekmişler... ...bir tane kız aslında anlatıyor... ...Avrupa Ligleri nedir... Yani ...katlar var hani... E, ...o katlarla biraz daha eğlenceli ve... hani ...hızlı kılmışlar... ...kız da sevinli bir kız... ...ses tonu böyle... ...biraz daha şey... ...garip... ...çok müthiş bir ses tonu yok ama... ...samimi bir, bir inceliği... ...bir garipliği var... Hı -hı. O da çekici çeki geliyor. Kız da güzel bir kız. O yüzden oturup izliyorsun böyle hani. Mesela şimdi o popüler oldu birdenbire. Hatta bu gece CNN yani Türk'ten bir günce basa konuk oldu kız falan. Bundan önce başka bir kız sunuyordu. Bu kadar popüler değildi. Bu kız gelince biraz daha popüler oldu. Kız yüzünden mi oldu? Yoksa e, ne bileyim işte o diktatörlük nedir de biraz Tayyip'e e, ismini vermeden geçirdi bilmem ne. Hani öyle mi popüler oldu bilmiyorum ama... Bir şekilde verilitesi sağlandı. Hani oldu. Gündeme geldi ve birdenbire fenomen oldu yani. Hani böyle böyle arada başka şeyler de çıkacak. Başka konularda. Evet, çıkacaktır illaki ama benim demek istediğim şuydu o. <gülüyor> hani e, belli bir piyasa ve belli bir ekonomi oluşmaya başlayınca e, nasıl desem... Anlık yükselişler, anlık düşüşler yerine hani daha stabil bir gelişme eğrisi çizilmeye başlıyor. Hani YouTube'da ve şeyde ben onu gözlemliyorum. Twitch'te. Ha aslında nereye bağlamaya çalışıyorum? Twitch kanalı biliyorsun subscription'da para alıyor. Ve bayağı da şey aslında Türkiye'de yayın yapan ya da Türk seyircilerine yayın yapan yayınların yayınların hani... Hatır sayılır derecede subscription'la para topladıklarını da sağdan soldan duyuyorum. Hani çok basit şeylerden işte atıyorum Hearthstone oynuyor adam. işte bana bugün işte subscription'dan 500 dolar gelirse sallıyorum. Bütün bu parayı işte pek açmak için kullanacağım ve bunu da hep şey, sizin gözünüzün önünde açacağım diyor. Kaç tane Legend'leri çıkacak, kaç tane Rare'i çıkacak falan filan. Bu olay aslında. E, tamamıyla gönül rızasıyla hani al Atayım sana bir 5 lira muhabbeti. Şimdi ya sen kartını o sisteme bağlayana kadar asıl sıkıntı. Ya sen ben... kartını sisteme <gülüyor> bağladıktan sonrası çok kolay abi. Şey gibi işte. Hani sokakta bir dilencinin önünden geçmek gibi. Yani fakir fakire 1 lira dediği zaman elini bir cebine atıyorsun. 1 liran varsa atabiliyorsun. Anladın mı? Ama önemli olan o o herifin elini, o insanın elini cebine attırmak ve o parayı alabilmek. O sistemi kurabildikten sonrası çok kolay aslında. Yani benim demek istediğim şey... Ya çünkü şu... benim de böyle hani ayda 30 lira vereceğim hani birer liradan 30 lira verebileceğim 30 tane takip etmek istediğim yayın var mesela. Birer lira verip desteklemek de isterim. Niye hani vermeyeyim? Hani desteklemek orada çok da, çok da doğru bir kelime hani. Çünkü gerçekten destekliyorsun fiziksel olarak da yani atıyorum. O adamın o günlük kahve parasını veriyorsun sen aslında 1 lira vererek işte. hani Anladın mı? Hani işte evde 2 kaşık fincanına koyacağı 2 kaşık Nescafe'den bahsediyorum. Yoksa Starbucks'tan alacağı kahve daha pahalı tabii ki. Ama hani 1 liran bir işe yarayabiliyor o herife. Hatta işte seninle beraber 1 lira veren işte 100 kişi varsa çok daha önemli bir şeye dönüşüyor. O adam ama işte şey var bir işten para kazanmaya başladığında... Daha doğrusu yaptığın bir şeyden para kazanmaya başladığında o bir işe dönüşüyor. Evet ama sen zaten o, o amaçla geliyorsun. Ama o biraz sıkıntı. Çünkü e, hobi olarak yapan adamlar o işten para kazanmaya başladığında yaptıkları iş biraz farklılaşıyor. Yani sen aradaki farkı anında anlıyorsun. İş olarak yapmaya başlıyor Yani sırf e, mecburiyetten çünkü... yapmaya başlıyorlar. Abi sen o taahhütü mi? verip de işte hani 100 kişiden birer lira kopardıysan Bugün başın ağrıyor olsa bile sike sike kalkıp podcast'ini çekeceksin abi. Aynen öyle. Ya da işte dün içip içmişsin, sız, sıçmışsın, uyanamamışsın. Yani ağzın yüzün dağılmış bir şekilde podcast'ini yine yapmak zorundasın. Aynen. Çünkü iyi bir yükümlülüğün oluyor artık o noktadan sonra. Hani bizim gibi ya bugün biraz sanki kafam güzel podcast çekelim. Ya da <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ya bugün işte işten canım çok sıkıldı bir muhabbet edelim rahatlayalım podcast çekelim K rahatlığıyla yapmıyorsun artık onu. Çünkü bugün yapmazsın. Göz yumarlar. yarın da yapmazsın. Göz yumarla üçüncü günde herkes ansatı kaybı basar. Aynen abi. öyle siktir gittiler yani. yani ben sana bir lira verdim acıdan. Ya arkadaş bir lira ya bir liranın muhabbetini mi yapıyorsunuz? <gülüyor> <işte? gülüyor> Valla yaklaşık 30 dakikadır <gülüyor> yapıyoruz biz de. <gülüyor> Hayır hani 1 lira yani ben vereyim 1 lira bir gün daha yapmayayım podcast falan diyebilirsin anladın mı? <gülüyor> Ondan sonra dördüncü günde ya keşke 1 liram olsaydı da işe gitmeseydin de podcast çekseydin mi dönüyorsun işte. Evet şeyler de var mesela ee, işte iki kişilik böyle podcast ekipleri var. Herif diyor ki ya benim diğer arkadaşımın çok ciddi bir işi var diyor hani onu, onun işe gitmesi iyi bir şey diyor. Ama benim aslında çok ciddi de bir işim yok diyor. İşten de ayrılmak istiyorum diyor. Yani eğer bana diyor hani aylık olarak böyle 2000 lira getirirse diyor eğer işte Patreon Hani işi bırakırım sadece podcast yaparım, da, tamam mı? hani Ve o herifi e, toplamda 860 kişi desteklemiş. Herif ayda işte 4800 lira alıyor Patreon üzerinden. 4800 lira yani 4800 dolar alıyor. Yani Amerika için sonuçta Amerikan lirası sonuçta dolar. Hani, Gerçi hani. nerede yaşadığına bağlı olarak hiçbir şey olmuyor da. Hani 12 bin lira almıyor aslında der. bayağı 4800 lira alıyor herif kendi ülkesine göre yani. Ama herif orada kazanıp burada harcıyor olsa işler değişiyor yani Neyse hakikaten. ne herif 2 bin dolar isterken 4 bin 5 neredeyse 5 bin dolar para kazanıyor tamam mı oradan? Aylık olarak bayağı maaş olarak alıyor onu. Hem de böyle işte 2000 tane 800 küsür tane adamdan alıyor parayı. Herifin 800 küsür tane patronu var. Hı hı. Anladın mı? Hani e, bir patronu memnun etmeye çalışmakla 800 küsür patronu mutlu, et, mutlu etmeye çalışmak biraz daha hani farklı olmalı, biraz daha zor olmalı. Evet. Ama işte şey güzel. Arada... Tahhüdün belli. Hı hı. Diyorsun ki ben şu beş işi yapacağım, podcast çekeceğim, arada bir makale yazacağım siteye. Başka da bir sik yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Bunun karşılığında bana bu parayı veriyorsanız verin, vermiyorsanız vermeyin. Ama veriyorsanız da bundan fazlasını da beklemeyin. Çünkü benim yaptığım iş belli, beni biliyorsunuz. Ben bu işi yapıyorum. Bunu yapmak için para istiyorum sizden diyor. O açıdan da güzel. Hani evet. Patron çünkü senden her siki bekleyebilir. Tamam mı? Senin aklına gelmeyecek bir işi bile sana kaktırmaya çalışabilir ama burada öyle değil. Burada evet bir değil 800 tane patronun olabiliyor. Ama yapacağın iş belli. Değişmeyecek yani şey bir dakika ben sana aylık 50 dolar veriyorum o yüzden ayda bir de gelip götümü yalamanı istiyorum öyle bir şey yok hani öyle bir beklentiye giriyorsa siktirsin gitsin diyebiliyorsun yani 50 doların geri çek o zaman pezenek bana mı senin 50 dolarından çekmezsen sevinirim ama yani. <gülüyor> <gülüyor> 50 dolar iyi para çünkü yani evet. ya aslında ben hala gelmek istiyorum. ben öyle bilerek giriyorum ki uzasın hikaye. sen biraz sıkıcı konuşuyorsun şu an <gülüyor> Bence, bence senin kafan iyi o yüzden. Evet. <gülüyor> Gelmek istediğim nokta nihayetinde şu. Gelmek istediğin konuya gelmeden önce bir müzik arası versek mi acaba? <gülüyor> ya ağzıyla müzik yapıyor. <gülüyor> Bu seferki ne? Just World diye götümden <gülüyor> salladığım bir şey. <gülüyor> De bilmiyorlar yani. <gülüyor> Evet. <gülüyor> <gülüyor> Geçen de zaten editin en uzun kısmı müzik bulmaktı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü podcast editlemediğimiz için. Evet abi dinleyenlerin dinleyenler benim dilim de dolaşmaya evet. başladı mı? dinleyenlerin bir kısmı şeyin farkında değil muhtemelen büyük bir kısmı. Hani biz bu podcastleri editliyoruz ya. yani. Editliyorduk eskiden daha çok edit evet. ya hani küfürlerin oh, okay. bir kısmını at, saçmaladığımız bir kısmını at, iğlileri, e eyleri at, senin boğazını temizlediğin kısımların bir kısmını at falan. <gülüyor> artık çok bayağı Uğraşıyorduk ya. ama evet. artık artık ne mal olduğumuzu bildiğiniz için et evet, abi artık <gülüyor> sikerler yani onu dediysek dedik duysunlar yani hani. Hatta eskilerin bir ara bence dialictus katını falan çıkarmalıyız yani. Gerçi mükemmel muhtemelen... Yok biz mutluyuz orijinalleri var bende de onunla kim uğraşır <gülüyor> <gülüyor> ama <gülüyor> bir, bir, dolar atsanız, bir dolar atsanız bir dolar atsanız oraya bağlıyorlar bütün podcast'te o yüzden <gülüyor> yapmış arkadaşlar birer dolar atsanız hepimiz zengin oluruz ya hepimiz dediğim ikimiz yani evet. zengin olarız ama hakikaten bunu e, herhangi bir şekilde e, kendimizi acındırmak için söylemiyoruz. Yani en azından ben söylemiyorum ama T hani bu sitenin öncesinde de bir sitemiz vardı GX öncesi. Evet. Pelerinli de edik orada da üç arkadaş kurmuştuk falan. Peleriniden bu yana hakikaten baya masraf yaptık biz bu işi. evet özellikle Hı. dükkanı dahil edersek yani. Tabii. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> <gülüyor> ağlamak mı oldum bugün? <gülüyor> yok aslında ben pişman değilim <gülüyor> emeklilik paramı bu işe <gülüyor> <gülüyor> hani oraya vermemiş olsaydım o parayı ne yapmış olurdum? mutlaka İskender yiyecektim onlarla yani. olabilir biraz, biraz da starbucks'tan kahve içerdim diye düşünüyorum evet yani çok şükür onlardan eksik kalmadım ha, geri kalanıyla da bana borç verdin diye düşünüyorum ondan <gülüyor> da çok eksik kalmadım <gülüyor> <gülüyor> evet, <o orandandır. gülüyor> belki televizyonum olur muydu olur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> belki olurdu ama zannetmiyorum <gülüyor> Yani ne bileyim da falan kendi e, cebinden çok masraf yaptı. Biz de yaptık. Vallahi yapmaya da devam edeceğiz. Artık böyle şey olana kadar kıllarımız Ağırına <gülüyor> Ağırına kadar. Bir gün kendi podcast stüdyomuz olana kadar ve bu iş bize evet. para kazandırana kadar. Ya ben hakikaten şöyle düşünüyorum. Bizim bir gün podcast stüdyomuz olacaksa da zaten bu yine cebimizden çıkacak bir para olacağı için onun da bir para getirisi olmasını bekleyerek yapmayacağız. Tabii ki canım. Hayır. Gelirse ne hala diye yapıyorsun sonuçta. Hani He. sonuçta biz para kazanmak için dükkanı bile para kazanmak için açmadık ki çok fazla düşününce hani. Aynen. Ben çünkü o ürünü çok seviyordum. Burada da satılsın istemiştim. Aynen öyle. Çünkü her memlekete gittiğimde bir ay tişört alıp getiriyordum ben. Dağıtıyordum sana sola. Ve sadece Kore'de ve Türkiye'de olan bir şey satıyoruz sonuçta hani. Ya Türkiye'de ve hani Amerika'da da var. Yani var internet ortamları da var yani. ama e, neyse öyle bir girişimimiz oldu. E, olamadı. <gülüyor> oldu aslında şöyle düşün. E, şu an arka bahçede gerekli şeylerde ve önümüzdeki aydan itibaren paralel Parame evren dükkanında bazı çadresinde bizim getirdiğimiz ürünlerden olacak. Bu ürünleri de hani Momot diye bizim sitede aratıp bulabilir insanlar hala bilmeyenlerin en azından. Evet. Katta yapıştır kendi kahramanını yarattı mı? Evet. Neyse, ben podcastın diye... yani. <gülüyor> podcast <'ın> ilk bölümündeki <gülüyor> Golden sundu. <gülüyor> hala bağlayamadım. He, onu, ba hani onu bağlayamadım. Hala hatırlıyor musun ya? Evet, çünkü uhde kalmış. <gülüyor> şimdi Uhte <umut da> oluyoruz. <gülüyor> Uhte, Uhte. Ya <Yani> benim <gülüyor> bağlamak istediğim şey şu. Şimdi küçük veya büyük içeriye para harcayan bir kitle oluşmuştur ki tamam mı? Hani subscription base içeriye para bağlayan. Gerçi onlar tek seferlik ödeme yapıyorlar. Düzenli bir ödeme yapmıyorlar ama ve para harcadıkları içerik de hani ne bileyim özel bir içerik değil. Zaten hali hazırda yayını devam eden bir şeye hadi benden de 5 lira sana Gelsin modunda bir e, subscription. Çünkü özel bir şey de almıyorsun aslında. Okey. E, unutma söyleyeceğini. <gülüyor> <gülüyor> Lanet olsun. <gülüyor> şu, şunu söyleyeceğim. E, evet aylık olarak vermiyorlar ama şu güzelliği var. Sen bu ay sevdiğin için para verip önümüzdeki ay sevmezsen e, subscription'dan çıkabiliyorsun. Abonelikten çıkabiliyorsun. Yani bu aslında her ay para vermekten çok farkı yok. Yani hani Beğendiğin sürece para vermekten bir farkı yok. Evet. Yani anladın mı? Hani şey değil. E, i̇ki aydır atıyorum ben Geek Sıranın podcast'ini dinliyorum. Üçüncü ay dinlediğim işte dört podcast'in hiçbirini beğenmedim. Sikerler ben artık böyleliklere para para vermem dediğin zaman bundan ayrılabiliyorsun. Aynen. Peki yani içerik bazı e, para toplama olayı Türkiye'de tutar mı tutmaz mı böyle bir oluşum olsa sence? İşte bence tutar o yüzden anlattım az önceki örnekleri o yüzden verdim. Hani herifin biri e, pff, az önce verdiğim örneklerin ikisini de unuttum şu an ya. İki tane örnek verdim ya oğlum. Dergi başında. dedin. Ha, der ha dedim hani şey dedim Yiğit Özgür dedim uykusuzdan evet. ayrılmış dergi bilmem. O olabilir dedim işte evden canlı yayında müzik grubuyla müzik yapabiliriz dedim falan. Hani biz yaparız demedim mi? Hani yapan olabilir dedim. Evet. Ya, ben, ben bir şey bilmiyorum. çalmıyorum çünkü. Ben bağlama çalıyorum. Ee, Benim e, toplamda 5 top. enstrümanda kısa süren aşk ilişkilerim oldu. O yüzden hiçbirini çalamıyorum. Hmm. Ben bağlama fena çalmıyorum. Yani fena değilim bağlamada. Bir de minik gitar çalıyorum. Minik gitar. Ukulele. Minik minik gitar ukulele. Onu da yeni yeni öğreniyorum. Yani oturup. Müzik yaparak para kazanamayız. Onu şimdiden ya. Yani. Ama bence belki de kazanabiliriz. Ağzımızla yaparsak belki daha çok kazanabiliriz yani. yani. sonuçta evet belki 10 yaşında olsaydık kazanabilirdik. Taksim'de e, sandaletlerimizi giyip yüzümüyle biraz iz sürüp. Darbukayla. Hayır işte senin sorduğun sorunun cevabı. Yani hani bence Türkiye'de içeriye e, Dijitürkiye'de smart üye olmaktan daha akıllıca bir şey bence. Çünkü daha spesifik bir şey. E, Dijitürkiye ayda işte atıyorum 10 lira verip sadece klasik kanalları alıp neler izleyebileceğini aslında biliyorsun az çok. Yani TRT'n var işte Star'ın kanalda en var bilmem var. Bu kanallarda yayınlanan programlar bu kanalların türleri belli. Ve senin günün hangi saatlerinde bu kanalları izleyebileceğin belli. Çünkü gün içinde çalışıyor olabilirsin. Artık gün içinde öğrenci olabilirsin. Böyle şey yapamıyor musun Dijitürkiye'de? İslet i̇şte, muhabbetinde kayıt mı oluyorsun artık? Kayıt ha, kaydediyorsun mi? veya işte geri sar izle ha. bilmem ne izle. Okey ama böyle şeyleri genelde ya hani çok sevdiğim bir programcının canlı yayını için veya bir dizi için kullanılırsa. Yani dizileri ve filmleri zaten internetten bizim yani bizim kitlemiz eminim ki öyle. İnternetten indirip izliyor herkes yani. Artık programlar için de bu geçerli. Atıyorum Okan Bayırgen'in işte bilmem ne yeni programı başlamış. Aa, hani illa cuma geçisi izlemek zorunda değilsin. Ertesi gün bayağı YouTube'da mı oturup izleyebiliyorsun. Yani. Birileri koyuyor. Öyle bir sıkıntı yok. O yüzden özgün içerik asıl para ediyor olmalı. Ve hani kendimizi övmek için falan söylemiyorum ama biz özgün içerik üretiyoruz sonuçta. Hani Herhangi ne? bir televizyon kanalında göremeyeceğin bir geyik yapıyoruz biz burada. Veya Geekstra sitesinde herhangi bir internet sitesinde göremeyeceğim bir geik üretebiliyoruz, bir, bir haber üretebiliyoruz. Şeyi kastetmiyorum. İşte bugün de bunun fraktları düştü haberlerimizden bahsetmiyorum. Onlar ayrı. Hani ama onlar da bile belli bir üslubumuz var. Sonuçta bu farklı bir içerik. Diğer sitelerde, işte diğer mecralara oranla farklı bir içerik üretiyoruz. Ve bu, hani biz sürekli bizim üzerimizden örnekliyorum da sonuçta böyle bir Patreon diye bir oluşum Türkiye'de yok biz de zaten bunun üzerinden para kazanmayacağız hani hı hı. ama ben bizim üzerimizden örnekleyerek belki e, böyle bir sitenin açılmasına vesile olabiliriz diye düşünüyorum yani. ya ben bunun bir e, arka tarafını da e, hatta ben sorgulamak istiyorum bence hani atıyorum bir iki hafta bekleyelim bunu kimse yapmazsa gidelim bu, bunu projeleştirip bankalarla konuşalım yani <gülüyor> ciddi söylüyorum bir yapı kredinin sponsorunda böyle bir siteyi açabiliriz yani ya şöyle bir şey de var ama benim iş hayatımdan e, deneyimlediğim şeyler. Abi Türkiye'de yatırım işi zor. Yani bir e, daha işte Angel'dır, venture kapitalizm'dir, ıvırdır, zıvırdır bunlar hani tamam son 15 senedir var olan şeyler ama son 10 senedir baya gelişmiş bir şeyden bahsediyor. Evet gelişti fakat ya, Türkiye'de bile Angel yatırımcılar var. Yani. Var ama şöyle bir şey var. Şimdi kapitalist yapı içerisinde sen ne kadar dürtebiliyorsan o kadarını alıyorsun. <gülüyor> Şimdi atıyorum. Amerika'da X bir teknolojisi şirketine Y yatırım kurumu yatırım yaptığı zaman Hacı ben senin bu fikrine, şirketine ürününe yatırım yaparım ama işte hissenin %50'sini alırım demiyor. Ama Türkiye'de zaten böyle bir yatırım ve girişim Ortamı daha çok yeni olduğu için adam Fikir pa pek para etmiyor. Evet. Asıl Peki... parayı koyan parayı Aynen. kaldırıyor. Dolayısıyla mesela biz böyle bir girişimde bulunsak. Okey bu, bu bize para getirmesin. Hayır, yani hayır. %10 getirsin. Neyse ne. Benim derdim adı hayır, işte Patlamasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü çünkü yatırım dediğin şey hani tamam ben sana 1 milyon dolar yatırım yapacağım deyip de ertesi gün senin bankana 1 milyon dolar girmiyor. Bunun üretim, geliştirme, işte planlanan proje, ondan Hangi? sonra işte e, betasının açılması, işte soft launch yapıyorsun, işte zıvır. Bu ürünün para getirmeye başladığı noktada yani ikinci round, üçüncü round, fundingler, ıvırlar, zıvırlar devreye girdiği noktada siktir lan sen e, para etmiyorsun deyip <gülüyor> ellerini çektikleri zaman Ahmet yapı kredi sana siktir lan diyor yani. Ahmet Yapı Kredi Bana lan diyebilir çünkü Ahmet Yapı Kredi e, böyle bir insan. <gülüyor> Nasıl olsa öyle biliyorum? değil <gülüyor> mi? bunu <gülüyor> koy. Ya Ay, Mehmet o... Garanti de bunu diyor. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Yapı Kredi. Eskiden Pardon. Mehmet Osmanlı'ydı bu. <gülüyor> Sonra Mehmet Garanti oldu, birleşti modernleşti. Onlar. Birleşti, Mehmet Garanti ile Aydemir Osmanlı birleşti <gülüyor> Yani sen Ahmet Yaprıköy'deyle anlaştım diyelim. Ahmet Yaprıköy dedi ki, vay gençler dedi. Ben bu işe para yatırırım, bir milyon dolar. Hadi bakalım falan dedi. Sonra ne oluyor? Sonra ne Gerçekten oluyor? Gerçekten o bir milyon dolar nerede şu an? Yine adamın cebinde. E hani. Şey hani oluyor. Yatırım? Ben, yani bunun yatırım şeyinin <gülüyor> bir e, e, faz sistemi. fazları var. Fazları. Diyor ki, sen, e, sen mikrofon fikir... mu alacaksın? <gülüyor> i̇şte e, siteyi yaptırmak için beş bin dolar mı lazım? Okey. Al bu 5 bin dolar. Faturasını ver bana 5 bin. 1 milyon eksi 5. Aynen. Ee, sana işte şu mu lazım? İşte 10 bin mi? Okey. İşte 1 milyon eksi 5 eksi 10 bin. Böyle mi gidiyor? Yani tam anlamıyla öyle gitmiyor ama şöyle atıyorum 1 milyon doların ben sana işte 10 <gülüyor> binini işte yani <gülüyor> tohum parası olarak veriyorum. Sen bunu nerede nasıl kullanacağını bana rapor et diyor. Ondan sonra da sen o parayı nasıl kullanıyorsun? Ona bir bakıyorlar. Ondan sonra o para, kullandığın parayla ne yaptığına bakıyorlar. Gelişme kaydediyor musun? Kaydetmiyor musun? <gülüyor> Baktın sen bu 10 binle bile baya bir şeyler yapıyorsun. O zaman o buslayalım bunu. Hadi basalım gaza deyip bir 200.000 daha koyuyor. Veya şöyle oluyor. Diyor ki sen 10.000'e 10 harcamışsın abi. Şu anda elde tutulur bir şey yok ama ben ışığı gördüm diyor. Tamam mı? Hani birazcık daha sana bir finansal daha he, diyor. bir finansal bir destek çıkarsam bu işi olur diyor. Ya e hani baştan bir milyondu. İşte bir milyonluk bir komitman veriyor. Tamam mı? Sen bir milyona, milyona, kad milyona kadar bir milyonluk. Ya indirim muhabbeti gibi, anladın mı? Yüzde elliye kadar indirim. Ama dükkanda bir tane yüzde elli indirimli ürün var, gerek kalanı yüzde beş gibi bir durum. Onu bilmiyordum ben. Ben bayağı bir milyonu <gülüyor> bankaya koyuyor zaten. Yok. Sonra bunun bir de sermaye muhabbeti çok. Farklı yani ödenmiş sermaye, ödenmemiş sermaye, uvırlar, zıvırlar. Ama böyle bir olay var. Dolayısıyla e, uzun vade ya da işte e, yatırım zaten çok yok. Tabii kısa kısa vadede fazla. Evet, Ve şöyle bir şey var. Bu adamlar tabii gerizekalı değil. Bir tamam e, milyon dolarlık bir yatırım yapacaksın. Yani bir milyon dolara kadar yatırım yapacaksın. Bunlar fon oluşturuyorlar. 100 milyon dolarlık fon oluşturuyorlar. 1 milyon dolarlık yatırım yapabilecekleri 100 şirket buluyorlar. Tamam mı? Ondan sonra mesela ilk fazla eliyorlar eğrisini. Tamam mı? Sizden bir bok olmaz diyor. Onlara ayırdıkları fonları diğerlerine aktarıyorlar. Ya da yeni e, yatırımlar buluyorlar. Çünkü bu adamların e, mantığı şu. Yani 1'e 50 1'e 100 oynamak. Yani ben 100 kişiye mi yatırım yaptım? İşte 1'e 50 oynuyorsam atıyorum. 2 tanesi zaten şey e, büyük patlasa ben zaten bütün bu 100 milyon dolarlık maliyetim masraflarımı çıkartırım. Üstüne kâra geçiririm diyor. Yani o hesapla yaptıkları için ellerini çekmek de e, çok hızlı oluyor. Tabi bir de başarılı olursan da daha büyük pay istiyorlar. Yani atıyorum ben sana 10 yani seed money olarak verdiğim atıyorum 10 bin dolarla sen başarılı olursan tamam, ben %8'de razıyım diyor. Ama benim ikinci desteğimde istiyorsan 250 bin dolarlık o zaman ben senin şirketine 4 ha, yüz... yok %4 olmuyor işte orada. Hayır. Yine %4 <gülüyor> daha vereceksin ama 150 bin istiyorsan o zaman %15-20 daha ver diyor. Yani. yani şirket o yüzden belli bir başarı bir noktasına geldiği zaman zaten senin şirketin olmaktan çıkıyor bir. Ya da şey oluyor. Hani sen onu vermek istemiyorsun. O adam da onun karşılığında bunu mutlaka istiyor. Parayı da o zaman Hadi yollarımıza yaralım oluyor, patlıyor gibi durumlar çok söz konusu. Yani girişimlerin uzun ömürlü olamaması ya da işte e, hani bazı noktalarda istenen başarıya ulaşamamasının sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü hem girişimci ufak parayla kısa zamanda bir ürün çıkarmak için hem acele etmek durumunda kalıyor. Bir şeyler oturtamadan, kaynak bulamadan. Böyle teknolojik girişimler o yüzden Türkiye'de çok fazla şu anda e, maalesef ki başarılı olamıyor diye görüyorum. Bir de şöyle bir sıkıntı da var. Ee, yani teknolojik e, nesilden gelen e, hani ilk e, zengin nesil, İşte bu e, yemek sepeti sahipleri şey ne şey söyleyeyim, şey söyleyeyim, sepeti. Aynen. Yani Türkiye'de teknoloji ürünlerinden datkomlardan, ıvırlardan, zıvırlardan... işte para kaldırmış ve artık exit yapmış <gülüyor> milyoner olmuş insanlar. Aslında işte sektör yokken bu başarıyı elde ettikleri için hem biraz şey var, sonradan görmüştük maalesef ki var. Hem de şey var, ben de hızlıca paramı çevireyim, daha çok zengin olayım mantelitesi var. O yüzden hani bir yetiştirme ortamından ziyade sömürü ortamına dönüşüyor. O biraz çekin bir şey ama sektör oturunca ve daha fazla girişim ve daha fazla işte e, <gülüyor> yeni fikir ve potansiyel oluşmaya başladıkça birazcık değişecektir diye tahmin ediyorum. Ya yani Mesela artık Stanford'da kimse okumaya gitmiyor abi. Adam zaten olayı çözmüş lisede. Tamam mı? Bu uygulamayı yapacağım ben hacı diyor. Ondan sonra Stanford'a giriyor. Orada sadece networking yapıyor. Birinci senesinde parasını bulup okuldan ayrılıyor. Çok komik abi. Batı yakasında şey, San Francisco... İşte e, Silkun valisi bölgesi bir oda ve tuvalet. Yani senin odan kadar yer bir de tuvalet düşün. Tuvalete bağlı da mutfak düşün. Aylık kirası 4000 dolar civarında şu anda. Ya ama şey hani, yani e, New York daireleri de çok da farklı değiller. Ya. Farklı. Yok şu anda dünyanın en pahalı kiraları orada. Hayır yani şeyden bahsede <gülüyor> New York'ta da bayağı böyle... 15 metrekarelik, karelik, 20 metrekarelik evlere ne paralar veriyor insanlar? Evet. Ama New York'un... Sırf New York'ta olduğu için yani. Sırf New York'ta olduğu için bir de şöyle bir şey var. Yani e, bölgesel sonuçta o da. Hani Ernat'ın ada ya, tabii sonuçta. Tabii ki. He. Genişleme imkanı yok. San Francisco öyle değil. Neyse. Dönelim <gülüyor> içeriye evet, abi. Evet. Şimdi mesela LOL... E, yayını yapana işte e, harston yayın yapana para veriyorlar. Ama acaba bu para sadece o e, içerik çok popüler olduğu için mi veriliyor sorusu da var. Yani mainstream gücünü arkana almadığın sürece içerikten para kazanabilir misin? Tam anlamadım. Ne için De ediyorsun? <gülüyor> e, oyun oynayanlar bilir. E, hele hele işte ortaklılık lise e, çevresindeyseniz o yaşlar aralığındaysanız. E, artık oyun oynamak bir sosyal statü e, simgesi. İşte yıllar önce Kore'de de öyleydi. Herkes, herkese şey sorardı. Sen ne kadar iyi oynuyorsun. Tamam. İyi e, e, de lan. Milli oyununu o koyayım. Şu yani. anda Türkiye'nin milli oyunu LOL, LOL. oldu. Evet. evet. Abi Twitch e, şu anda götümden sallıyorum. E, şu anda san, zannedersem ayda 15 milyar dakika mı ne izleniyor. Tamam dünya çapında. Ve en çok izlenen e, 4 tane oyun var. İşte LOL, Hearthstone, işte e, Dota, e, şey CSGO. Ve dünyada en çok e, LOL içeriği tüketen e, Türkiye. Twitch üzerinden Böyle bir durum var. Şimdi mesela ben şu anda çıkıp da Dota yayını yaptığım o parayı alamam. Belki. Yani şunu da görüyorum ben YouTube'da. Mesela adam bir Minecraft videosu çekiyor. 100 bin, 200 bin, 300 bin izleniyor. Aynı adam gidiyor StarCraft oynuyor. İzlenmiyor. Yani sadece içeriğin kendisinin önemi ya da içeriği sunuş tarzı vesairenin e ötesinde marka. içeriğin evet, kendisinin bir marka olması ve bir mainstream marka olmasının önemi. Acaba işte para kazanmasına işte subscri subscriptionlara vesaireye ne kadar etki ediyor? Bu şey gibi e, Okan Bayılgen bir ara cumartesi yaptığı o işte siko Türkçüler'i işte garip popçu memeli karıları falan filan çağırdığı programın dışında e, haftanın diğer günlerinde de şey yapıyordu e, tematik programlar yapıyordu. Atıyorum deprem diyordu hı hı. salı günü <gülüyor> yine, gecenin köründe diğer cumartesi programıyla aynı saatte ama o masanın başına bu sefer şeyleri oturtuyordu. O memeli hatunları, türkücüleri, popçuları falan filan değildi de <gülüyor> <gülüyor> Profesörleri, uzmanları oturtuyordu ve o gece deprem konuşuyordu. Ertesi gün kadın cinayetleri, ertesi gün çocuk gelinleri falan. Ve o programlar o kadar izlenmiyordu. Ya yani Bu cumartesi olmadığı için değildi. Yani çocuk gelinler programını cumartesi gecesi de yapsa izlenmeyecekti. Yani izleyen kitle belli olacaktı hani belli bir kesim izleyecekti. Hı hı. O zaman bu Okan Bayülgen'in değerini mi düşürüyor? Yani Okan Bayülgen öyle şeyler yapmadan cumartesi programlarını sürdürürken Okan Bayülgen çok değerli bir adamdı. Yani şöyle, yani orada bu, şu şu sonuca varıyorsun Marka o zaman Okan Bayülgen değil. Evet. Marka Cumartesi gecesi talk show'u. Evet. Değil mi? Yani Türkçüler, popçular, ne over eğlence, marka eğlence. Hı. Yani Çocuk gelinlerle ilgili program eğlence değil. Değil. O yüzden de iş yapmıyor. Aynen. Onu kim sunarsa sunsun. Twitch'te e, Hearthstone yayını yapan bilmem kim çok popüler olabilir ama o amına kodumun e, popüler bilmem nesi işte lol yayını yaptığında da çok popüler olabilir ama e, Mario oynadığı zaman çok da popüler olmayabiliyor. Evet. Yani. Şimdi orada içerik... Bu arada geçenlerde lol yayını yapan bir hatun mu Sen gördün mü onu? Ee, alkolden overdose oldu ha, falan filan bir haber çıktı evet, falan bir şey Overdose falan olduğu da yok burada Hani çok içmiş ha, Saçmadamış Koltuğundan yerlere düşmüş falan filan Hepimizin zaman zaman başına giren sabartıldı o da Overdose oldu bilmem ne İşte Bir overdose... alkolden komaya girdi falan Ya sittir git yani <gülüyor> Çocukları da böyle de kandırmasınlar yani Yok canım hani, yok Ama bir şey. kandırdılar bir sürü çocuk muhtemelen inandı buna yani yani benim bilmiyorum demem şu. Bilmiyorum. Ben tanışmış da olabilirim mi? benim demem şu. Şimdi hakikaten bazı insanlar var. Marka kapsamlarını birazcık daha genişletebilmişler. Tamam mı? Yani spesifik bir ürüne, spesifik bir oyuna ya da spesifik bir eğlence türüyle sınırlı değil. O adamın yaptığı yani o adamın o türlere işte o ürünleri büründürdüğü kişiliği nedeniyle sevilen insanlar. Var. Ama o yüzden Okan Bayülgen'in örneğini verdim. Yani Okan Bayülgen kendi adıyla bir marka aslında. Evet. O çocuk gelinleri yapınca olmuyor. Evet. Mes ama mesela Okan Bayülgen türkü yerine pop yapsa, pop yerine işte rakçı çağırsa, rakçı yerine tiyatrocu çağırsa yine. Şu var. Hani çocuk gelinleri yapınca olmuyor diyorum ama cumartesi gecesine göre olmuyor. Yoksa çocuk gelinleri yapan Okan Bayülgen değil de Ahmet Mehmetov olsa Okan Bayülgen'in yakaladığı izleyiciyi bile yakalayan o da var. Yani mesela PewDiePie örneği. Evet. Adam zaten hani tek bir e, ürüne kanalize olmuş değil. Adam saçma sapan oyunlarda işte kare gibi bağırarak işte e, özellikle korku oyunlarında popülerleşmiş bir insan. O adam tabii yine e, onun markalaştığı onu onunla özleleştirilmiş ürünlerle ilgili video çektiği zaman daha fazla izleniyor ama kendi e, tarzı artık bir marka olduğu için onlar olmasa da kendini, şey, e, kendini izletebiliyor. Ve bu başarısından dolayı da yılda 7,5 milyon 8 milyon dolar para kazanıyor. Yani sponsorluk alabilir düzeye geliyor çünkü. Atıyorum ben sen işte Paysan e, işte korku oyunlarıyla ün yapmışsındır reaksiyonlarında. Ama ben Super Mario olarak da sana video çektirsem yine bana bir katma değeri olacak kadar izleniyor. Şu anda bence Türkiye'de öyle bir insan yok. Hani star artık çıkmıyordan kastım aslında benim buydu. Yani bir konu özelinde tamam bir parlayıp sonra da belki 3 ay sonra unutulacak insanlar çıkıyor olabilir fenomenler. Ama ne bileyim. Bence biz biraz <gülüyor> geriden geliyoruz. Asıl şimdi daha sonra olacak. Yani bu gece işte o Burcu Balkır mı? O kızın adını da soyadını da unuttum. E, o nedir videolarını yapan <gülüyor> kızdan bahsettim ya. Bence o kızın popülaritesi çok çabuk sönmeyecek. Bence katlanarak artacak. Ben bilmiyorum. Yani hiçbir şey katlanarak arttıktan sonra onun hayatında ne değişecek onu televizyona zorla sokmaya çalışacak insanlar olacak ıvır falan filan onları geçtim. Hani ama orada devam ederse de popülaritesi gitgide çok fazla artacak gibi geliyor bana. Ve ha, onun gibi başka şu, insanlar da çıkacaklar. Şu da var ama ee, hakikaten sömürüyü biz e, Amerikalılar gibi yapamıyoruz. <gülüyor> yani burada özellikle sömürüden sömürü kelimesini özellikle kullandım çünkü hakikaten orada sen bir şekilde birisinin gözüne çarptığın zaman ve marka ürünü olarak bir değer e, biçilebilir duruma geldiğin zaman o adamı hakikaten böyle sömürüp sömürüp şeyle eee tabii her, her şeyi yani paraya çeviriyor. Şeklinden tırnağının ojesine o... İşte göz renginden, üzerine giydiği kıyafete kıyafetten işte o, o dinlediği şarkıya hani hı hı. E, bu şarkıları da severdi, albümlerinden tutta en sevdiği dizilere, en sevdiği her şeyine kadar kemiğine kadar sömürmekten Evet. Ve bu yıldızlaşmış kişi bu sömürüye dayanıp daha fazla sömürülecek şey üretebiliyorsa hakikaten hayatta kalıyor. Yani mesela şu ana kadar Türkiye'de de Kaç tane böyle şarkı yarışması ıvırdığı zıvırdır reality show yapıldı. Yani oradan çıkanların Çıkan... yalan dolan oldu. Aynen. Yani o bir sene içerisinde adam muhteşem şöhretlere zirvelere çıkıyor. Herkes... Aynen. Herkes tanıyor. Mesela ha ha hala BBG eray deyince aklımıza gelen bir şahıs Ki var. Ki o herif hiç de şey yapmadı ama onun durumu farklı o. Biraz daha farklı. Hayır ama şu anda o herif o e, kariyer yolunu o şekilde çizmedi. Yani çizmedi. Çiz... Ama o, daha o zaman çizmedi. Yani ya bilmiyorum. Herif, ya hani bak mesela o dönemden şarkıcı olan başka bir herif vardı. Aynı VGR'in döneminden. Hı hı. Üç tane falan da albüm çıkardı. Hı hı. Ondan sonra olmadı falan filan. Bak onun üzerine bunu söyleyebiliriz de Eray biraz daha farklı. Adını Yok. hatırlıyor olmamız bile garip hala o herif, anladın mı? Çünkü o herif zaten yolunu hiç öyle çizmedi. Hadi öteki albüm falan çıkardı denedi ya hani böyle biz popüler olduk hacı bunu kullanalım falan filan dedi. Eray'ın öyle bir durumu olmadı mesela. Ben popüler oldum bunu kullanıyorum. Herif yapmadı öyle bir şey. Herif güvenlik görevlisi mi olarak devam etti hayatım? Öyle bir şey yani. Herif hiç öyle yok. Tokço'lara falan bile katılmadı herif. İsmini hatırladığım için verdiğim bir örnek. Çünkü Türkiye'de yapılmış başka hiçbir reality şovun hiçbir yarışmanın hiçbir yarışmacısını tanımıyorum abi. Ya ben mesela çoğunu biliyorum ama ismen hiçbirisini bilmiyorum yani. Hani ya o kültürde ne bileyim çevremdeki arkadaşlarım izlemiş olduğu için biliyorum ıvırdan zıvırdan ama hiçbirisinin ismini bilmiyorum. Popstar'ın ilk popstar'ın da falan birileri kesin biliyordur yani benim çevremden. Ben bilmiyorum. Şimdi, ama şeyi biliyorum. O, o senin popstar'ı da o senenin sonuna kadar dayanamadı yoktu yani. yani. Bitti anladın mı? Hani. Ama o, evet reality şovlardan veya işte o tarz yarışmalardan çıkanların hiçbirisinin devamlı olmadı. Şunu dizi oyuncusu olanlarda oldu ama şuna geleceğim. Şimdi ben geçenlerde bir araştırma yaptım. Tamam mı? Hani <gülüyor> bir ürün için. Tamam mı? Yani Brazilya'da çok tutuyor diye. Acaba Brezilya'da işte e, bu YouTube fenomenlerinden, şöhretlerinden hani video çektirsek de bilmem ne yapsak da falan filan diye araştırdım biraz. Bir tane herif var. E, 10 milyon mu ne şey var? Takipçisi, hani subscriber'ı var ve her videosu mimi, en az 1 milyon izleniyor. Şebeklik yapıyor, ıvırı falan filan. Eşek şakaları falan da yapıyor. Konuşuyor böyle Portekizce bir şeyler diyor anlamıyorsun. <gülüyor> bu herifle bir iletişime geçelim dedim. Herifimin menajeri var. Tamam mı? Ve kendisi konuşmuyor. Menajeri diyor ki tamam bak. Eğer e, X diyorum herifin adını hatırlayamıyorum. Ya da e, Javier diyelim. E, Güney Amerikalı olduğu için. Javier bu işi yapacaksa... yani. Şimdi videoların önüne, ortasına ve arkasına reklam alıyoruz hacı diyor. Tamam mı? Önüne almak istiyorsan 10 bin dolar. Ortaya almak istiyorsan 25 dolar. Arkaya alıyorsan 5.000 dolar diyor. Tamam mı? Havi sizin markanın ismini söyleyecekse diyor. İşte 10 bin dolar artı 5.000 dolar istiyorum. Eğer sizin oyununuzda oynayacaksa diyor. İşte üstüne bir de 10 bin dolar alırım diyor. Ama hiçbir şekilde işte hani oradan link veririm. Sizin oyuna kayıt ettiririm. Yani sana geri dönüşünün garantisini vermiyor. Tamam mı? Böyle bir e, sistem ve sektör oturtmuş. Belki, televizyon gibi. Evet, belki babası menajeri, bilmiyorum. E, tamam, televizyon gibi. <gülüyor> mesela Philip e, dönüşü Franco. çok şey yapamıyorsun, hesaplayamıyorsun. Ama sosyal medya ve internette her şeyin hesabı. Orada Hesabı yapılabiliyor. Ama televizyondan gelip gel, geleni hesaplayamazsın. Ya yani onun da ya yani istatistiksel hesapları var falan. Neyse, Philip de Franco mesela, herif. O linkleri veriyor mu aslında? O linkleri veriyor. Ama mesela o şey yapıyor. Yani o hakikaten ben buradan para kazanacağım dedi. Şirket kurdu. Hatta birkaç tane şirketi var. İşte çalışanları var. Ama YouTube'un ilk vardı. gel hacı dediği adamlardan biri o bir yani, Evet. İşte e, de artık altında bir e, şey <gülüyor> ekibi var. Mesela Türkiye'den böyle bir yapanın çıkması ne kadar kolay? Yani Tamam hacı ben bunu monetize edeceğim. O yüzden ben şirket kurayım. Tamam Bunu profesyonel bir şekilde yapayım. Abi tabii ki o kadar kolay değil Saydın Amerikalılarla. Tabii Hayır. ki kolay değil. Yani Düşünsene Amerikalı herif tüm dünyaya hitap eden bir dili var herifin. Onu Herkesin geç. Herkesin izleyebildiği ya, yani. İlla ki çok büyük avantajları var. Tamam, alt yapma orada zaten ona göre yapılmış. Hazır zaten. Birileri ünlü olsa da ondan para kazansak diye atlayacak Aynen. binlerce insan var orada. Ama... E, yani benim gelmek istediğim nokta şu. Buradaki yani Türkiye'de içerik üreterek e, belli bir noktaya gelmek isteyenlerle e, sadece içeriklerin paylaşı, işte paylaştığı insanlardan da ufak tefek destek alın, almak isteyenler arasında çok böyle bir dramatik bir fark olmadığı Nasıl, için. Nasıl? Tam anlamadım. Yani mesela şimdi biz Patreon'dan YouTube, yani şey, podcast'leri koyacağız. Diyeceğiz ki ya bizim hosting paramız çıksa yeter diyoruz. Tamam mı? Herkes işte atsın 50 kuruş. Yani 22-50 kuruş atsa yeter falan diyoruz. He. Onu diyen adamla aslında şu anda işte hani balonu sönmekte olan dediğim şey şu. Ee, mesela ben görüşüyorum bu heriflerle. Tamam mı? Adam diyor ki Hacı ben e, YouTube'da işte 100 bin takipçim var. İşte bir videom işte en az 250-300 bin izleniyor. Hani e, benim gelmemi istiyorsanız, benim video çekmemi istiyorsanız e, at ortaya bir 5 bin 10 bin. Öyle geleyim diyor. Ama bunun bir ticari e, şey altyapısını hiç oturtmadan geliyor. Tek başına geliyor böyle. Anlamıyordu aslında. Yani ticaretten de anlamıyor. E, ürün satışından da anlamıyor. Yani ya ben bir şey yapıyorum. Onun karşılığında şu kadar istedim diyor <gülüyor> işte. Daha ne ki? Ama bu adam yani sorun şu. Eğer birazcık ticaretten anlıyor olsa. Piyasayı e, görüp değerlendirebilecek konumda olsa. Bu adam mesela 10 bin değil de mesela 2.000 ister. Tamam Sürdürülebilir bir model oturtması gerekiyor çünkü bu adamın. Ve e, geri dönüşünün biz de... Biz de ticaret öyle işlemiyor. Biz de önce bir parayı vurayım gerisine sonra bakarım diyor. Ha, i̇şte o yüzden, yüzden oturmuyor diyorum. Çünkü bak son 3 senedir oyun sektöründe hadi işte bu e, fikir önderleridir, ıvırdır, zıvırdır, işte YouTuber'lardır, Twitch yayıncılarıdır deyip e, kendini pazarlamaya çalışan bir sürü insan oldu ve hakikaten de parasını arasına alıp da iş yapan insanlar da oldu. Ama bir döngü tamamlanıp bir ikinci döngüye geçildiği zaman artık bu insanların tercih edilmemesinin sebebi bir hani... Çok paraşist olmaları. Gereksiz paraşist olmaları ve paraların karşılıklarını Vermiyor. veremiyor olmaları. Çünkü devamlı Geri bir dönüşü yok. de yok. Aynen. Dolayısıyla şu anda işte YouTube'dan, Uber'dan, zıvırdan çok para kazanabilen insanlar artık çok kalmadı. Ee, o yüzden de işte Twitch'de düşüşte Falan de, dememin sebebi o. Çünkü bir ha, o işte böyle bir şey varmış diye. Ama yapıyoruz. o senin bahsettiğin şey sektörel bir şey. E, bence bu tamamen şeyle alakalı. Atıyorum e, gamer sektöründe böyle bir düşüş olabilir. Evet. Bundan 3 sene sonra gamer sektöründe tekrar bir yükseliş olabilir. Olabilir. Gamer sektörü düştüğünde sinema sektörü yükseliyor olabilir. Atıyorum kitap tanıtan çocuklar daha çok para kazanmaya başlayabilir. Ama şöyle. Yani, müzisyenler bu <gülüyor> arada... Çünkü bundan beş sene önce müzisyenler çok ciddi para kazanıyorlar. Ama işte şeyler. dengesizlik şuradan kaynaklanıyor. Hani e, gamer sektörü aslında bütün yayıncılar. sektörlerin aynı şekilde para kazanabiliyor olması lazım. Yani şöyle ki e, gamer sektöründe bu video çekenlerin yayın yapanların hani düşüştü olduğunu, yani tabi bu kişisel görüşüm belki de yükselişteydilerdir hani gerçek anlamda bilmiyorum. Ama hani birazcık da sektörün içinde olduğum için yaptığım gözlemler bunlar sektör büyümeye devam ediyor. Yani şey olarak oyun sektörü büyümeye devam ediyor. Eğer senin beslendiğin sektör büyüyorsa bu sektörün yan sektörü olarak bu hani senin, de büyüyor, senin de büyüyor olman lazım ama ters orantılı giden bir durum söz konusu ise işte burada da problem var. Abi. E, atıyorum sektör büyürken sen işte 3 kişiydin bu işi yapan hı hı. ama sektör büyümeye devam ediyor ve sen bire 10 kişi oldun, 50 kişi oldun, 100 kişi oldun, 1000 kişi oldun Ulan 1500 kişi oldun 3000 kişi oldun hani altı bin kişi oldun on bin kişi oldun anladın mı öyle olunca da e, e, doğal olarak hani böyle bir e, düşüş trendine girmiş gibi gözüküyor ama kalabalıklaşmasından kaynaklanan bir şey pastanın hani pastadan alınan pay düşüyor çünkü aslında ve şöyle bir şey var sen pastadan alınan sen pastadan alacağın payın düşmesini istemediğin için de geçen sene bin lira isterken şimdi on bin lira istiyorsun ve e, işveren de sana parayı verecek adam da diyor ki 10.000 mi? Ananın namı lan. Ben 100 liraya yapacak adam var buluyorum şu an diyor. Çünkü sektörde artık bu iş yapar o kadar çok insan var ki. Çok izlenen, çok takip edilen. Senin kadar izlenen olmasın. Senden 100.000 az izlenen adam var. Sen 10.000 mi istiyorsun? Bu herif 100 lirayı yapıyor mu ne koyayım diyor yani. Şimdi e, o onun olduğu kesin ama şöyle bir durum da var. Şimdi e, başarı kriterin de ona göre değişiyor. Mesela ee, hani çok bahsederler işte tek kanallı dönem işte iki kanallı dönem, üç kanallı dönemde işte bizim reytinglerim %50'ydi, 60'tı, 70'ti falan. Şimdi 100 bin tane kanal olunca sen %10 reytinge çok büyük başarı diyorsun. Hmm. Tamam mı? Ve tamam e, 50 değil. Eski, yani 20 sene öncesi ki e, reytingler hiçbir zaman yakalanamıyor artık. Ama, Ama şu an peki YouTube'da şu... reytingi ölçer bir, bir durum var mı? Yani sen şeyi görebiliyorsun. Okey. O herifin 1 milyon takipçisi var. Bu videoyu da 300 bin kişi izlemiş. Hı -hı. Bu işte 300 bin takipçisi var. 300 binin de 200 bin izlemiş. Bu herifin bayağı reytingi yüksek demek ki Bunları kendi içinde hani e, sen gözle gördüğün kadarını yapıyorsun da Hı -hı. E, genel olarak bir istatistik çıkaran bir kurum, bir kuruluş bir, bir, bir şey var mı? Ee, YouTube'un kendi yapıyor. Ne yapıyor? Yani YouTube'da... Gamer e, kanallarından mı bir şey çıkıyor? Mesela gamer kanallarından reytingler falan öyle bir şey yapmıyor. Yani yayınlamıyor tabii açık olarak ama o YouTube yani sonuçta senin yani e, bir takipçili... Ya bu datayı sana satıyor mu pek Satmıyor. Şöyle satıyor aslında. E, reklamlarıyla satıyor. Yani şöyle gayrimenkul gibi düşün aslında. Keywordler gibi düşün. Öyle daha kolay olur. Ne kadar popüler bir keywordse senin ona o kadar çok bid etmen gerekir ya. Onun evet. gibi. Yani trafik. Ama yine de reytingi sana söylemiyor. Aslında. Tabii reytingi sana söylemiyor. <gülüyor> o zaman YouTube yarın bugün bu reytingi söylemeye başlayacak asıl? O zaman çok ciddi para kazanacak. yok söylememesi daha iyi. Bence tam tersine söylemeye başladığında çok daha garip bir para kazanmaya başlayabilir. Yani e, söylememesi daha iyi. Çünkü e, şöyle bir e, sen söyle. Bilginin tepi, e, tekel altında olması her zaman o tekel için iyi bir şeydir. Yani şu anda mesela Facebook, YouTube gibi devasa kanallarda sen reklam veriyorsun. Sana diyor ki ya, hacı sen, e, 875 bin kişiye reklamını gösterdim. 10 bin kişi tıkladı. İşte tıklama maliyeti senin için işte <gülüyor> atıyorum tık başına 3 lira. Ya tekabül etti diyor. Sen bunu hiçbir şekilde doğrulayamazsın. Evet. Bu bir sıkıntı zaten işte. Evet sıkıntı ama o bilgi onda olduğu için aslında Facebook için bir sıkıntı değil. Son kullanıcı olarak benim için bir sıkıntı. Ama bunu açıklamaya başlarsa açıkladığı için bunun altında doldurmak zorunda kalacak. Doldurur. Tamam datasını ve işte e, o zaman da şu oluyor. Abi şey audit olayına girmeye başlıyor olay. Anladın mı? Sen... Şey, datalarını açıp 3. parti bağımsız kuruluşlar tarafından incelenmeyi sunmak zorunda kalırsın. Dataların doğruluğunu kanıtlamak için. Sunsun. Hı? Daha çok para getirir bir hale getirebilir mi Yani atıyorum. Getirmez. Bir de şeyi de yapabilir Hayır getirmemesine Daha çok düşün. paradan daha önemli bir şey elde edebilir. Ee, social engineering yapabilir. Yapıyor zaten ama. Sunarsa daha acayibini yapar. Yok sunmadığı için aslında daha Hayır, acayibini Hayır sunmadığı yapabilir. zaman biraz daha şey oluyor. Sunmadığı zaman e, biraz daha <gülüyor> hepsini bölüp atıyorum müzik, e, sinema, işte spor vesaire diye bölüp onları burunlarını biraz daha hani sporu e, müziğin biraz daha gerisine çekip müziğin burnunu biraz daha öne uzatıp yapabiliyor. Ama yani mesela, mesela gerçek değil. datayı sunarsa şöyle bir şey ortaya çıkacak. Gerçekten atıyorum sinemama daha önde. Hani, o zaman insanlar hani... Bak onu şu Oraya şekilde. yönlenecek. Şu şekilde yapıyor. O mesela e, Google her sene bir önceki senenin işte en çok aranan kelimeleri, ıvırları, zıvırlarını açıklıyor. Tabi orada da kesin hardata vermiyor. Ama o son kullanıcıya çok çok etkili olmuyor. Son kullanıcıya çok etkili Şimdi, olmuyor. Şimdi şirketlere etkili oluyor. Sen e, şöyle bir şey düşün bak. Google hala işte ne YouTube bileyim. Youtube'a biraz daha son kullanacağı yönelik. Sayfa rankinglerini nasıl yaptığını, algoritmasını ne zaman nasıl değiştirdiğini hiçbir zaman açıklamamasının sebebi. Sen SEO kastı. Çünkü şöyle bir dur gerçek var abi. Sen başarılı bir pazarlama çalışması yapabilmen için bir denem, Yani istediğin kadar sen e, şey mükemmel bir e, şey pazarlamacı ol. Tamam mı? Yeni bir e, iş geldi. Bunun e, pazarlamasını yapacaksın. Bir minimum bir deneme yanılma sürecinden geçmek durumundasın. Tamam mı? Bu da şey yapılmıyor. Diyorsun. Ki, e, çıkartıyorsun abi. 15 tane reklam. Tamam mı? 15 tane reklamın işte e, sen söyle. 20 farklı grup ve şey e, demografik için ayrı ayrı. 15 çarpı 20 300 tane ayrı reklam çıkıyor ortaya. Varyasyonlarıyla birlikte. Çünkü A/B testi diye bir şey yapıyorsun. Ondan sonra bunları çeşitli zaman dilimlerinde test ediyorsun açıp kapıyorsun hangi günlerde bayramlarda hafta sonlarında sen yani hakikaten büyük şirketlerin tamam reklam optimizasyonu için kullandığı bütçe çok devasa bir bütçe tamam oradan eleye eleye gidiyorsun tamam mı yani 1 milyon dolar harcayacaksa bunun %10'unu deneme yanılmaya harcıyor dolayısıyla bir bu sü süreç içerisinde o reklam platformunun kazanabildiği e, şey yani ekstra bir gelir var iki Başarısız olursa o reklam kampanyası o hiçbir zaman platformun suçu olmuyor. Hmm, reklamı yanlış yönetmişim oluyor. Dolayısıyla bir daha denemesine ya da e, şey yapmasına. Farklı kanallar için tekrar başka yöntemlerle yeniden denemesine sebep oluyor. Bu da ekstra gelir demek. Bir de küçük yani ben şuna çok <gülüyor> inanıyorum. Google örneğin. İşte Coca-Cola, ıvır zıvır gibi büyük markalardan X lira kazanıyorsa senin benim gibi hani ya bugün 3 lira harcayayım, 4 lira harcayayım diyen adamlar da bir o kadar kazanıyor. Çünkü küçük para. Herkese açık bir platform. Deniyorsun. Havaya saçıyorsun o parayı aslında. Geri dönüş getirmek zorunda da değil Google sana. Olmamış diyor. Tekrar deneyeyim diyor. Bunu daha iyi yapmak istiyorum ya, tabii diyor. Tabii canım bir çeşit kazı kazan oynuyorsun aslında. Evet. Ve şey acayip, e, atıyorum ya 30 her... bin kişiye ulaşmak için işte 3 lira para veriyorsun. Tamam mı? Tamamen şu an şey, e, farazi konuşarak söylüyorum. 30 bin kişiye ulaşabilsin diye senin e, haberin, fotoğrafın işte neyse, neyi pazarlamaya çalışıyorsan. 30 bin kişiye ulaşabilmek için o günlük 3 lira para veriyorsun. Ve 30 bin kişiye ulaştırdığını söylüyor. Bundan 3 ay sonra aynı içeriği 30 bin kişiye ulaştırmaya çalış. 3 ver. Diyor ki ya hacı sadece 4500 kişiye ulaştırabilir. Ne yapıyor? Neyi değiştiriyor? Ne değişiyor? Çok şey değişiyor. Bu, hani, bu aslında zam yapmak aslında. Hani, yani mı? bu tamamıyla sırf onların kontrolünde olan bir şey de değil bu, bu arada. Bu ama zam yapmak yani. Bu, Virtual bir zam yani. Hani. Yani şöyle bir faktör de yani çok büyük bir faktör aslında. Hakikaten... Sana hard data vermek isteyip, isteyip de veremediği datalar var tamam mı? Çünkü sen aslında bir reklam kampanyası çıktığın zaman geleceğe oynuyorsun. Tamam mı? Bu adam benim yarın, ondan sonraki gün, ondan sonraki gün boyunca bu reklamları görsün tamam, istiyor. ben buna benzer bir kampanya yaptım daha önce 80 bin kişiye ulaştım diyor. Sana onun örneğini vererek 80 bin kişiye ulaştırırım diyor. Ama hayır ha ben onu kastetmiyorum. Ben bu kampanyayı yaptım. Yaptın. Yaptım. 3 ay sonra aynısını tekrar yapıyorum. 3 ay önce bin ulaşırken şimdi niye ulaşamıyorum? Şey oluyor mesela? Demografi işte, mi değişti? Ne oldu? Ha işte kullanıcı alışkanlıkları ve davranışları yani günü gününe değişebilir. Tamam mı? Seninle işte rekabet rekabet eden daha fazla insan olabilir. Mesela ben bugün e, cips kelimesine işte e, 5 lira reklam yapmışım. Tamam mı? O gün ne Doritos, ne Lay's reklam çıkmamış. Rekabet yok. O 5 lira bana 10 kişi getirdi. Kim varsa koydu. Ama yarın koydum aynı bir de. Tamam mı? Aynı demografik. Aynı saatler. Her şey aynı. Ama o gün oriyonun reklam çıkacağı tuttu. Tamam mı? Hayvan gibi para bastı. 10 kişiden 9'unu o, o, o gördü. Aynen. Seninkinin bir kişi gördü. Evet. Öyle durumlar var. Bir de şöyle şeyler var. Bu Facebook bu ikneliği çok yapıyor. Yani iknelik olsun diye yapmıyor aslında. Ama eee Tam olarak mantığını ben de bilmesem de. Şöyle... Bütün ipni arkadaşlarımızı tenzih ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir şey yapıyor tamam. Ben reklam çıktığım zaman Facebook'un e, organik olarak ya yani organik adı altında sana getirdiği kullanıcılar var tamam mı? Ha. Sadece reklam çıkmışım tamam. Sosyal medyayı kullanmamışım ne bileyim yeni içerik çıkmamışım hiçbir şey yapmamışım. O gün Facebook'un şeyi tutuyor ya da Rutinin yani çok farklı algoritmalardan geçen bir e, şey sonucu. işlem sonucu. Facebook'un işte e, kendi oyun sayfasında senin oyununun e, şey. E, Bannerını bir tık üstte gösterme gibi bir durumu söz konusu oluyor. Tamam mı? Ben dün de 5 lira vermişim. Bugün de 5 lira vermişim. Ama bugün organikten 100 kişi geliyor. Dün 5 kişi geliyor. Tamam mı? Ve bu öyle zamanlarda yapıyor ki bunu. Ha ben şu ana kadar 5000 lira yatırdım reklam kampanyasına devamlı devamlı olarak. Herhalde bunu ödüllendiriyor diye düşünüyorsun ya da bir işe yaradı bu reklam kampanyası organik geliyor diye düşünüyorsun. Hiç öyle değil. Hiç aslında. öyle değil. Sen o yüzden diyorsun ki bir deneyeyim. Reklamı kessem ne olur? Çat diye organik de düşüyor. Ve ne oldu lan? Falan diye kalıyorsun. Fucking Facebook. <gülüyor> Fucking Zuckerberg. O <gülüyor> zaman bir müzik daha girelim. Bir şarkı daha... daha girelim. Tamam. Okay. Ondan sonra da e, şarkıdan sonra da yavaştan toparlayalım programı. Evet. Program olduk ya. Program <gülüyor> çünkü podcast... <gülüyor> Aslında konunun özü biz e, müzik arasında kendilerimizle konuştuk ama şu. E, içeriğin kendisi yani özgün içerik para eder mi? Bir, iki, e, sen yani bir tüketici olarak hakikaten yani para vermeyi istiyor olabilirsin. Para vermeyi düşünüyor olabilirsin, niyetli olabilirsin. Ama gerçekte bunu aksiyona geçirme durumundaki motivasyonun gerçekten içerik mi yoksa o motivasyonu yaratan koşullar mı? Herhangi bir şey değil. O çok da önemli değil aslında. Önemli olan şu sen bir şekilde o motivasyona sahip bir adam e, senin müşterinse. Yani senin dinleyenin işte okuyucun, e, müşterin satın alan insan var, vesaire neyse ne pazarladığın, sattığın şey her ne olursa olsun. Eğer o motivasyona sahipse hı hı. Önemli olan senin gidip o parayı ondan alabiliyor olman. Yani hani senin bir dükkanın yok çünkü. O sana gelmiyor. Sen ona gidiyorsun. Hani podcast yapıyoruz biz hı hı. ve biz bu insanların ayağına gidiyoruz. Yani o insanlar eğer bizim sistemimize girip işte play e basıyorsa veya işte iTunes'a girip bir sırada işte favorilerine attılarsa, play e basıyorlarsa ya da işte iTunes dışında nerede varız? Ee, şey de varız. Bir yerde daha varız. Evet, bir yerde daha varız. nesi kimse. Orada play basıyorlarsa hani bu insanlar bizim dinleyenlerimiz aslında aynı zamanda müşterilerimiz hani bir şey satın almalarına gerek yok müşteri olmaları için. Tabii. Bizi dinliyor onları bile hani müşteri kategorisine girmelerine sebep oluyor. Bu insanlarda eğer sana ya ben bu adamları dinlediğim için ayda bir liriklere veririm ne var ki bunu koyayım diyorsa önemli olan şu o adam bir liriklere veririm dedi. Zaten diyor yani sokakta giderken bir dilenciye de 1 2 lira, lira verebiliyor bu adam. Bunda bir sıkıntı yok. Önemli olan senin gidip o parayı ondan alma. Nasıl alacaksın? Yani biz seninle işte bir arabaya atlayıp kapı kapı gezelim ev ev gezelim. Bu adamlardan gerçekten de birer lira 2 lira toplarız. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bu Arabaya atlayıp bu insanlardan para toplamaya kalkarsan çok daha fazla para harcıyorsun. Çünkü bunun benzini var. Yani <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim hani para o anladın mı? Benzin... Arabistan'da olsa belki <gülüyor> kâra geçeriz. Yani hani... Sudan ucuz. Benzin, benzin <gülüyor> daha pahalı. hani Onu kastediyorum ama bir sistem oturtursan işte bu podcast'in belki ana konusu diyebilir işte Patreon dediğimiz patron.com dediğimiz hikaye ee, orada bir sistem var. Yani Orada müşteriye taşı bir kere attırıyor. Yani kredi kartını bağlatıyor. Bir kere. Diyor ki bir dolar versene. Tamam lan vereyim ona payım diyor müşteri. Ve bir dolar vermek için biraz uğraşıp kredi kartını bağlıyor. Eğer zaten o işlemi yaptıysan ondan sonrası geliyor. Evet. Yani onu yaptıysan sonrası tamam. çok kolay. Bu şey gibi. Ama ee... zaten o kredi kartını bağlatmak bir dert. Evet. Hani bu şey gibi açık hava da işte bir barın önündeki masalarda otururken böyle kazı kazancı abiler çocuklar falan geçerdi sana ya kazı kazan kazı kazan falan der hani biri eninde sonunda tamam lan ver bir tane diyorsa o herif en az 3-5 tane satacak demektir o masada. Yani ya aynı herife 3-5 satacak demektir ya da o masadaki diğerleri de hayamına koyayım tamam lan bana da bir tane ver deyip alacak demektir. Bu böyledir yani zincirleme gelişir Gel. bir şey. Önemli olan senin o heriften o parayı hani ilk etapta o kredi kartını bağlamasını sağlaman önemli olan diğer şey de şu o herif kredi kartını o hesaba bağlarken birkaç arkadaşının da bunu görmesin kazı kazan mantığı yani yani yıllardır oyun sektöründeyim ve yani uzmanlık alanım free to play olduğu için hani zaten benim iş gereği yaptığım şey bu çünkü ee, bu şey, ama işte cep telefonu Turkcell Müksel işin içine girdiği zaman senin aldığın paradan giden böyle bir... Tamam o ayrı ama hani temel mantık şudur abi zaten özellikle YouTube'da 10 müşterim mi var? Bu 10 müşterinin zaten istatistiksel olarak en fazla biri 1.5 para ödüyordur. Tamam mı? Bu datalarla sabit bir şey. Tamam mı? Maksat sen bu 10 kişiyi 100 kişi yaparken bu 1.5 yani 10 kişinin bir buçu işte %15 oluyor. Bu oranı koruyabiliyor musun? Bir. İki. Bu adam kişi başına ne kadar harcıyor? <gülüyor> Ve e, harcamaya devam ettirebiliyor musun? Durumu var. Yani zaten yani free to play'in bütün ekonomisi senin şu anda bahsettiğin şeye denk geliyor. Adam zaten 1 lirasını harcadığı zaman o eşiği açtığı zaman ondan sonraki 10 lirasını da harcıyor. 20 lirasını da harcıyor. 30 lirasını da harcıyor. Ama işte orada kritik olan şey o motivasyon. Biz mesela o motivasyonu sağlamak için ne yapıyorsun? İşte hani diyorsun ki ilk alışverişinde işte şu kadar indirim. Yok işte ilk alışverişinde mağazada işte satın alamayacağın özel bir ürün. Ne bileyim işte e, gel şimdi al işte %100 bonus vereceğim. Falan filan gibi orada motivasyon arttırıcı faktörler uyguluyorsun. Heh, bunlar olmasa da alışveriş yapacak illaki insanlar var. Ama mesela free to play modelinin para kazanmasının tek sebebi şey quantity'den geliyor. Yani sen on, 100 kişinin %15'i 15 kişiden zaten yani onları yüzer bin dolar harcası anca e, kendini çevirebiliyorsun. Ama müşteri sayın işte 100 bin, 200 bin, 300 bin 500 bin, 1000 milyon kişi olduğu zaman o %15'in anlamı çok büyük oluyor. Ha. Şimdi özgün içerikte ve marka değeri taşımayan bir insansan mesela iyi Özgür değilse, şu anda Türkiye şartları altında o 1 lira 2 lirayı harcatabilmek bir dert zaten çünkü sen ona ekstra motivasyon sağlayamıyorsun diyorsun, diyemiyorsun ki sen bu 1 lirayı harcarsan sana işte 2 lira karşılığı 2 lira değerini ürün Değil canım yani ha. şöyle bir şey var bak biz yine bizim üzerimizden örnek vereyim çok daha mantıklı çünkü öylesi eee biz bizim podcast postlarımızın içine veya işte sitemizin ana sayfasına bize destek çıkın diye bir şey koyduk. Hı hı. Ana sayfaya koyduğumuzda pek tıklamazlar da podcastin e, postunun içine koyduğumuza tıklanabilir. Bunu bir sosyal deney olarak deneyelim mi? Bir donation tuşu koyalım mı? Aha hayır denemeyelim. Ya, Öyle yaparsak bu podcasti gerçekten o yüzden yapmışız hı. gibi olacak. Gerçekten o yüzden yapmıyoruz çünkü hani bu konumuz bu. E, ama hani Podcast sayfasının içine koyarsan gerçekten işte bize destek olun diye ona tıklayanlar olacaktır tamam mı? Ona tıklayanların içinden de e, hiç kimse hiçbir şey vaat etmek zorunda değilsin. Ona tıkladılarsa zaten bize destek olmak için tıklamışlardır anladın mı? Evet. Ya e zaten ama bizim... ama, ama e, pa patron.com sitesinde böyle insanların işte e, yapmaya çalıştıkları şey e, bir değil de 2 dolar verin. 2 değil de 3 dolar verin diye hani ekstra bir şeyler sunuyorlar. Yoksa o adam zaten oraya kadar gelmiş anladın mı? Hani ben mesela o, o sayfaları da ben de gezdim bugün ama hiçbirisine para vermedim. Hani ben hiçbirisinin müşteri kitlesi değilim. Ben araştırmak için hani ne yapıyor bu herifler diye gezdim. Bu sistem nedir diye gezdim. Ama şu var. Benim gibi başka adamlar da var tabii ki. Yani bana destek olun deyip ya, o, o butona tıklayıp bana destek olun sayfasından o butona tıklayıp işte patron sitesine gidip orada da ya dur bakalım hani 1 dolar verirsem ne verecekler? 2 dolar verirsem ne verecekleri Falan bakan adam da var. Şeye bakan adam da var. E, tamam destek olana tıkladım. Geldim. e okey. En düşük meblaya bile benim çok da sıklemediğim bir şeyler veriyorlarmış. Aman deyip çıkan adam da var. Okey var. Ama o butona tıklıyorsa adam zaten destek olma konusunda az çok şey. E, muhtemelen destek olurum diyor yani. O butona tıklamış çünkü. Yani, yani sonuç benim varmaya çalıştığım. Yani şey şey şu. E, ben de şeyden geldim buraya. İçerikle çok da... E, alakalı değil diyorsun. Değil. değil. Yani son noktada değil. En başta öyle. Ama en başta zaten daha ortada destek fikri bile yok. Yani sen daha destekle ilgili hiçbir şey yokken sunduğun içerikle zaten adama bağlamışsın. Yani adam senin dinleyicin. Yine bizim üzerimizde örnek veriyorum. Hani adam zaten senin dinleyicin. Yani senin ekstra bir şey yapman gerekmiyor. Adam seni her hafta veya her podcast'te veya ayda bir işte dördünü beşini indirerek toplu halde dinleyerek falan. Seni dinleyicin adam. Ekstra bir içerik kaygısı da varsa onu da e, yorum yaparak podcastlere falan dile getiriyor. Diyor ki ya çok ediyorsunuz daha az küfredin. Ya da diyor ki işte ya onu konuşmuşsunuz ama bunu niye konuşmadınız? Ya diyor ki ve amına koduklarım işte bir numarada şunu koymuşsunuz oysaki bir numara şu olmadı falan. Anladın mı? Hani. Yorumlarıyla içeriye zaten müdahalede bulunmaya çalışıyor. Daha çok müdahalede bulunmaya çalışan insan olursa zaten ne ala. Daha azsa ya senin içeriğinde bir sorun yok ya da senin daha az dinleyenin var. Yani. E, demek ki içerikle ilgili bir sıkıntı yok o noktadan sonra. Yani şu benim e, e, aslında konunun özü şu İçerikle ilgili sıkıntı şu yani içeriğin kendisi değil ama senin içeriğini tüket yani bir matematiksel olarak oranlar üzerinden yapılan bir e, nasıl desem bir şey hesap kitap işi sonuçta tamam mı 10 kişi varsa bunun içinde işte %15'i işte sana e, zaten para vermeye eğilimli insanlarsa bu eğilimli insanların arasında gerçekten hakikaten o 1 lira 2 lirayı çıkarıp verecek olan da onun belli bir yüzdesi Gibi bir durum söz konusu. Benim sıkıntım şu özgün içeriği Tüketecek insan sayısı kümülatif olarak e, hani biz 200 lira 300 liradan bahsediyoruz ama o 200 lira 300 liranın da paraya dönüşmesi için yani küçük miktarların dönmesi için bile e, daha büyük bir kitleye ihtiyacım var. Yani atıyorum %10 dedik. 200 lira toplamak için senin 2000, 2000 kişilik bir kitleye ihtiyacın var. Okey. İşte bu sistemsel olarak düşündüğün zaman bu şunu gerektiriyor. Eğer o plat, patreon platformu üzerinde 100 tane ayrı içerik varsa ve diyelim ki bu içeriklerin e, tüketicileri birbirleriyle kesişmiyor, tamam mı? Ve hepsi 200 dolar istiyor, tamam? 200 dolar içinde hani yüzde onluk e, kesim diye düşünürsek her biri için 2000 bin kişilik bir kitle demek oluyor bu. Onu da yüzde çarparsan işte 200 bin kişinin e, patreon sitesini ziyaret etmesi ya da işte o içeriği tüketiyor olması anlamına geliyor. Şimdi bir e, işte Amerika işte Avrupa gibi ülkelerde zaten e, yıllardır var mesela özgün içerik, mikro, butik işler ıvırı zıvır kültür var. Ayrıyeten nüfusa oranla e, bu tür içerikleri e, tüketen insan sayısının oranı buraya göre daha fazla. Tamam mı? Dolayısıyla Evet, Ama bu işte hani bir şey. talep meselesi Sen bu adamlar Hani böyle bir siteyi açmak bile bir e, bu tarz bir sistemden ve bu tarz oluşumlardan haberi olacak insanları üretme şansın aynı zamanda yani sırf e, patron.com sitesini açtığın için bile a böyle podcastler varmış A böyle siteler varmış diye öğrenecek insan sayısı da çok yani sen e, asıl yatırımı Podcast yapan sitelere değil de bu siteyi yaparsan bile o adamların reklamını yapmış oluyorsun bir yerde de yani. Evet. Ama Hangisinin önce başladığına e, bağlı. Benim şu ana kadarki işte o <gülüyor> Indiegogo Türk e, versiyonları işte <gülüyor> e, Fiverr diye bir site var. Bilir misin? Var. 5 dolar verip her iş yaptırabilir. Aynen. Onun Türk versiyonu da var. Var. Bu tür e, crowd'a dayalı, topluluğa dayalı İçerik üretim, satış, işte sen söyle. Freelance iş modelleri. Hani ben hani yazılımcıyım, tam referanslarım bunlar. Hani bana teklif veren olursa işi yaparım. İşte Yellowbrick var mesela, işte Hintli bir firma Yanlış hatırlamıyorsam. çok büyük bu tarz. Özellikle yazılım şeyinde hakikaten adama 10 dolar, 50 dolar verip işte koskoca site yaptırabiliyorsun, abarttım. Bu tarz şeylerin girişimleri Türkiye'de daha önce oldu, başarısız oldu yüzde %99 ee, 99.9'u, başarılı olanın da örneğini şu an hatırlamıyorum. Hani bu geçmişi göz önünde bulundurarak. Ama o konuyu onu onu onu söyledim o konuda yorum yaptım bundan bir yarım saat önce dedim ki biz geriden geliyoruz gerçekten geriden geliyoruz yani bundan beş sene sonra mesela Fiber bizim ülkemizde çok daha popüler olacak. Fiverr tarzı bir oluşum çok daha popüler olacak yani. Çünkü şu an gerçekten 5 dolara 2 saatini ayırıp e, o tarz bir iş yapacak hani senin isteyebileceğin 2 saatte yapabileceği bir işi yapacak adam sayısı Türkiye'de artmaya başladı. Çünkü fakirleşmeye başladık. gibi olmaya başladık Amunakoy'un. İşte Fiverr de... zaten öyle işlemiyor mu? Hindistan üzerinden işlemiyor mu? N nasılcık Amunakoy'un? Oradaki insanların hayır, Fiber... çoğu gerçekten Hintliler Amunakoy'un. Hayır Fiverr'ın olayı... Nitelikli iş değil zaten. Değil ama insanların Hayır. çoğu Hintliler diyorum. Yok yok. Ben 5 doları şunu yaparım diyenlerin çoğunluğu Hintliler yani. Ee... Şey de var tabii hani Latin Amerikalı memelerimin üstüne senin internet <gülüyor> ismini yazarım memelerimi sallarım diyen hatun da var eyvallah. Ama yazılım işi arıyorsan çoğunluğu işi Hintliler yani. aramıyorsun zaten. Firebird. İşte Firebird arıyorsan daha... ama Hintliler yani. E zaten o zaman ama yazılım Ama yazılım işi arıyorsan zaten Hintliler ha. Hintliler dışında da Hintliler yani. Evet. Yani Fiverr'ın olayı birazcık daha geyik işte. Hani e, dediğin gibi koca memelerimin üstüne senin adını yazarımdan tut. İşte, ikizimle birlikte senin ürettiğin tişörtü niye giyerim. Niye yapmıyoruz bu arada? Niye bir kızın memesinin üstüne geyikstra.com yazıp sallatmıyoruz biz? 5 dolar. Ucuz amın. Ucuz. <gülüyor> Şu ana kadar öyle bir siteye para verdin mi hiç hayatında? 5 dolara cenk yazdırıp sallatırım yani. Hani verdin mi? Hayır, vermedim. İşte o ilk verme noktası. Ha veririm ama yani. Hayır işte verdikten sonra veriyorsun. Hayır şu anda veririm. Bak hiç vermedim ama veririm yani. <gülüyor> yani o. Niye hakikaten, vereceğimle alakalı. Hani hayır biraz hakikaten da? yani sebebin ne olursa olsun motivasyon ne olursa olsun o para verme eşiği. Ya bunu konuştuk zaten evet az önce de evet, Aynen tabii ki öyle. İlk e, parayı bir verdir gerisi gelir zaten. Yani. Gelmeyecekse de ee ilkini verdiyse 3 sene sonra verir verir yani o herif. çünkü bir kere vermiş o olabilir Mesela... ama ben onu demiyorum ee, ben gayet memelerin üstünde isim yazmaktan bahsediyorum ona verir mi yani. neye neye vereceğin de biraz önemli demek evet içerikli de önemli ama işte bu içerik değil ama meme bu hayır yani meme lan <gülüyor> <daha gülüyor> <değil. gülüyor> neyse işte işin özü ben hani günümüz şartları üzerinden konuştuğum için Türkiye'de henüz yani erken olduğu için ya da buna hazır olduğu zaman bu tarz şeylerde model olacağı için belki hiç olmayacak bizde ee, daha yeni model olacak ne demodisim bence yani şu anda Türkiye'de e, yaptık yaptık diyoruz zor abi böyle bir girişim böyle bir altyapı zor geliyor yani benim nihai kararım e ama o zaman nasıl nasıl sağlayacaksın bu hani yetişimi hani para vermek isteyen insanlar var para almak isteyen insanlar var ama ikisi arasında köprü yok. Evet çünkü o köprü de bir business. İşte köprü ama ama o köprü iş yapmaz diyorsun sen şu an. Evet şu anda yapmaz. Ee nasıl olacak o zaman? Yani en çok aptalca değil mi düşünecek? Evet. Para vermek isteyen insan var. Ama yeterince para yok. Para almak isteyen yani. insan var. Hayır abi yeterince yok değil. Yeterince ben... hayır para almak isteyen insan da yeterince yok Amerika ile karşılaştırdığımda. Aynen. Ama Amerika ile mı Yani atıyorum 100 tane para almak isteyen insan varsa ona 100 tane para vermek isteyen insan çıkacaktır. Senin derdin 100 tane değil 1000 tane insan çıkması para vermeyecek. Ki zaten hani diyorum ya bunun bir altyapısı hani o girişimlerden angel'lardan falan o yüzden bahsettim aslında. Çünkü böyle bir girişimi sen sıfırdan bir e, yapamayacaksın. Çünkü sen gideceksin işte kredi kartı bağlatacaksın işte aracı finansal kurumlar onlar komisyonlarını alacaklar. Reklamını yapacaksın zıvır zıvır tamam mı? Bu bayağı aslında büyük bir maliyet işte sonucu olacak Çok da bir maliyet değil. Maliyet. Çok çok da bir maliyet değil. Eğer sen, hayır, şöyle ki. Senin ne kadar komisyon olacağına da bağlı. Hayır real bir real anlamda bir maliyet olmayabilir. Tamam mı? Hani hakikaten sunucuya vereceğin 10 lira, işte bunun için tutacağın yazılınca vereceğin 20 lira işte belki ofis tutacaksın çünkü firma olacaksın, firma kaydını yaptıracaksın, işte falan plan neyse düşürürsün ama de. sen işin içine parayı soktuğun zaman ve hani hakikaten güvenilir ve e, e, ne bileyim her yerden bütün kartları bağlayabileceğim bir sistem olması gerekiyor çünkü sadece garantiyle çalışamazsın. Bir kartla bağlaya başlayabilirsin ve onda o da sponsorun olur. Böylelikle bütün maliyetin aslında sıfırlanır yani. Olmuyor işte öyle. Ne yapabilirsin bunu? Hmm hayır tek bir kartla başlarsan ve hani projeni kabullendirirsen işte bir aslında biraz da proje sat satıyor gibi evet, olacaksın. o finansal kurumu o projeyi satmak için zaten senin belli bir bütçeyle gidiyor olman lazım. Bak ben buna bu kadar para yatırıyorum. Hayır projeye inanmaları da abi o kadar da değil ya. Öyle abi. Değil abi. Öyle abi. Biz biz Amerika değiliz lan. Değiliz abi hani abi onu da inandıracaksa öyle olacak da çok iyi parayla gibi. Öyle değil. Türkiye, Türkiye'deyiz. Daha bu, burada hiçbir proje yok ki. İşte o yüzden zaten. Tam tersine abi. Değil Bence işte. tam tersi. Daha hiçbir proje olmadığı için daha hani şu an proje satmak daha kolay. Değil işte. Bence öyle. Çünkü şöyle bir şey var abi. Sen bilmedi. Ben, sen daha demin dedin ya işte o e, YouTuber'lar işte kısa dönemde para vurmaya çalıştıkları için. Çünkü geleceğin bir garantisi yok. Ben şimdi ne 10 binimi alayım. Çünkü yarın iş yapabilip yapamayacağım belli değil. Bankalar bundan daha da beter. Yani sana yatırım yapacaksa senin en az o değerde e, bir ya, şey koymalı istiyorlar. Bu, bu parasal olmak sen, zorunda senin değil. Senin dediğini anladım. Parasal olmak zorunda değil. Senin arkanda hakikaten böyle büyük bir yatırımcı varsa tamam mı? Para koymasa bile okay. bir kredibiliten oluyor mesela. abi Ama o kredibilitin de bir maliyeti var. Listel. Senin dediğini anladım. E, haklısın da söylediğinde ama benim söylediğim o değil. Benim söylediğim hani gerçekten iyi bir proje olması ve iyi bir proje inandırmak. Yoksa e, herhangi bir projeye böyle bütçe aramaktan bahsetmiyorum. Hani bu projenin gerçekten çok büyük bir proje olduğunu inandırırsan o adamlar zaten akıtırırlar sana parayı diyorum Yoksa evet hani daha basit bir proje olur. Ya hacı tamam iyi proje de dur bir bakalım derler. Ama hani ben şeyden tabii onu kastetmiyorum. Hani... Ben bu adamları gerçekten satmaktan bahsediyorum projeyi. Yoksa senin dediğin tabii ki doğru. Yani senin tarzında, senin düşündüğün tarzda 3-5 tane proje buldu. O bankaya gel gelirler. Banka der ki ya bir dakika ya, falan filan. Dur bakalım bu herif bir projeyi hayata geçirsin de sonra Ben onu söylemiyorum. Yani ben diyorum ki çok heriflerin gözlerini parlatacak. Ciddi bir proje bulduysan eğer böyle olur. Ben onu kastediyorum. Yani, yoksa tabii ki senin dediğin doğru yani. Ben bayağı hani heriflerin duyduğu anda Va, manakui, Süper proje falan diyecekleri bir projeden bahsediyorum. Tabii ki herifler hani destek vermeden önce Bir bakarlar bakalım iş yapıyor mu gerçekten o proje. Yani, sıfırdan destek vermez bir banka, kolay, kolay Yani O yüzden böyle bir <gülüyor> Götümden konuşuyorum son 10 dakikada. <gülüyor> yani ben biraz belki pesimist konuşuyorum. Ama e, ve girişimci ruhuna aykırı Ama ben, aykırı ben onu söyledim işte az önce. Hani Türkiye'de e, o Türkiye'den henüz o kadar çok proje çıkmadığı için daha kolay derken şunu kast ediyordum. Buradan hani çıkacak ve o heriflerin gözlerini parlatacak proje de zaten bellidir anladın mı? Hani çok acayip bir şey olmalı ki herifler aa okey desin. Yani, onu kast ettim. Yoksa evet bu ülkede milyonlarca proje çıkarken o herifler sallamazlar zaten öyle hani her gelen projeyi. Ama buradan bir proje çıktığında ve zaten bu ülkeden çok da bir proje çıkmıyorken bir durup bakarlar şöyle. bu bir dakika buradan bir proje çıkmış. Bunda bir bak olur mu falan diye bir bakarlar yani. Onu kastediyorum. Yani ne yazık ki e, bitkilere ezan okuma projesi. Ama tübü tek olunca oluyor işte, işte abi aldı o çocuklar o parayı. Gibi. Ve ne yazık ki... E, işte Koskебin, Tübitan, işte çalış, şey Sanayi Bakanlığının verdiği proje desteklerinde bir kısm, yani büyük bir kısmı yalan olmasın, şey gidiyor, hani olan işlere gidiyor. Tabii canım, eşe dostu tanıdığı Ya eşe dostu tanıdığı bile değil, Sistemi sömürenlere gidiyor aslında. Hatta genel olarak eşe dostu tanıdığı Yani işte e, abi, çok büyük firmalar da yapıyor mesela bunu. İşte atıyorum X e, sanayi bölgesinde şey teşviki çıkıyor. Tamam Arge teşviki çıkıyor. E, o X sanayi bölgesinin tamam mı? Y fabrikası bütün beyaz yakla kadrosunu şey Arge mühendisi olarak e, şey gösterip o teşvikten faydalanmaya çalışıyor. Yani böyle şeylere gittiği için aslında hakikaten iyi bir proje olsa bile para alma durumun ama işte bana o yüzden özel ben bahsettim hani yapı kredi dedim atıyorum. ya Çünkü böyle proje yapacağın zaman biz bütün bankalarla görüştük demek yerine tek bir bankayla görüşmek biraz daha karlıdır. Hani çünkü orada şey diyebilirsin sadece sizin bankanızla çalışacağız. Ödemeler yapıldığında sadece sizin bankanız üzerinden geçecek. Bu karlı bir anlaşmadır aslında. Hem banka için hem senin için. Onu kastetmiştim yapı kredi deyip dururken. Yoksa bu garanti de olabilir. Tabii ki iş bankası bu yani şey gibi. Bak şöyle düşünün. Bu şu an işte şey e, futbol maçlarına gitmek için bir kart alman lazım. Pasolik. Hı -hı. Bu kartı almak için de şeye gidiyorsun. Ne o? Böyle şu an banka ismi olarak adını bilmediğin aslında bir banka olan bir banka var. Odea Bank. Yok. Değil. Onu, bak onun bile adını biliyorsun. Adını bilmiyorsun. Kesinlikle benim söylediğim. Yani böyle e, Milli Bank, Asya banka Avrupa Bankı falan bank bir şey tamam mı öyle, yani öyle bir şey. adını bile bilmiyorsun banka olarak ama bank. patete ile anlaşması olan bir banka Bu arada şey şey için şu an PTT üzerinden para gönderebiliyoruz ya hı hı. E, o banka sayesinde yapılıyor PTT Çünkü aslında banka değil O yüzden böyle bir şey e, böyle bir şey yapamaz aslında PTT üzerinden bank para gönderemezsin banka üzerinden o, o, o dediğin banka üzerinden yapılabiliyor. Neyse bankanın adını hatırlamıyorum. Keşke ee, Anadolu Bank. Öyle, öyle, öyle bir şey. Eğer maça gitmek istiyorsan o heriflerde hesabın olması lazım. Nasıl? Güzel. Çok güzel değil mi? Evet. Ama bunu, şöyle bunu, bir şey var. Bunu kim zorunlu tutuyor? Bilmiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu. Kimdir Türkiye Futbol Federasyonu? Yani hani ben niye bir bankada hesap açıp bu kartı almak zorundayım. Niye ben o bu müşterisi oluyorum? Ya ama ben senin niye dediğin... bir, bir kart çıkartmak için o bankaya para yatırmak zorundayım? Yani senin söylediğin şeyin tabii e, şeyi farklı. E, farklı bir durum. Çünkü orada zaten halihazırda oturmuş yani bir piyasa var ve nakit döngüsü, dönüşü hesaplanabilir ve bilinen bir şey. Çünkü atıyorum kaç... Öyle evet. bir şey yok Ay, ya, ya. Abi, hayır bak. hayır ya banka olduğunu falan geç bu işte banka olduğunu falan geç bak geç, şey, geç. senin sattığın yani, şey zaten orada şey kafkayla risto biz tamam mı karisto diye işte şirket kurduk ee, devlette de dedi ki bize siz de şey yapın dedi bu, e, hı hı. biz dedi hayır, e, zorunlu bak. kılacağız dedi kartı kartı zorunlu kılacağız hı hı. ki zorunlu değildi şimdiye kadar biz zorunlu kılacağız bunun bütün parasını da siz kazanacaksınız. Nasıl? Ama senin şu an söylediğin o... böyle oldu. Proje... Hayır, öyle olmuştur. Ona bir şey demiyorum. Ama o projenin tek bir banka tekkeni de işte parasını e, kanalize ile çok farklı iki case bu. Ama öyle oldu. Yani şimdi sen orada futbol federasyonu değil de Türkiye Handball Federasyonu bunu yapmış olsaydı o banka bu işe girişmezdi. O banka girişmedi zaten. Hayır. Devlet yani. dedi ki bu banka zaten benim arkadaşımın bankası. Tamam, bu arkadaşın para kazansın dedi. Türkiye Kriket Federasyonu de, dedi ki. Bu arkadaş da bu banka elden çıkarmaya çalışıyordu. Banka falan para etmiyordu. Hı hı. Bu banka nasıl para eder dediler. Dediler ki ya biz bu banka nasıl para kazandırırız. Bu banka nasıl para eder bir hale gelir. Aa, biz iyisin böyle bir kart çıkartalım. Ka böyle bir kart falan yoktu. Tamam işte. Bak. Yoktu. Banka da para etmiyordu. Banka para etsin diye böyle bir kart çıkarttılar. ya. Böyle bir orospu çocukluğu oldu bu ülkede yani. Oğlum bu çok ciddi bir şey ya. Hani inanılmaz ciddi bir şey hem de yani. Bu ülkede bir adam banka sahibi tamam mı? Bir adam yandaş falan filan da deniyorum adamın biri. Banka sahibi ve bankayı satmak istiyor. Ama banka o kadar ucuz ki. Ya bu bankanın da değerlenmesi lazım. Satacak çünkü herif hani değerli bir fiyata satmak için. Nasıl değerlenir? Bilmiyorum bilmiyorum bilmiyorum. Aa devlet diyor ki dur ben bu bankayı değerlendireyim. Türkiye'de e, en çok para kazanılabilecek sektörlerden biri hangisi? Futbol müsabakaları amana koyayım. İnsanlar statlara girebilmek için bu kartlara sahip olsunlar. Kimse stada giremesin bu kartlara sahip olmadan. Kimse giremiyor stada bu kartlara sahip olmadan. Eskiden stat'tan giderdim bilet alırdım. Artık kimse bilet falan alamıyor. Kimse alamıyor. O kartın yoksa stada girip maçı izleyemiyorsun. Düşünsene. Hani böyle sırf işte... E, Ali Samiye'ne 80 bin kişi girecek. Sırf Ali Samiye'ne 80 bin kişi girecek. 80 bin ya 80 bin. Tanesi 1 lira olsa 80 bin lira eder. Bu kartların tanesi 25 lira. Bunlar sadece Galatasaraylılar. Onlar da sadece stada, hani bir kere de stada girenler. Belki ertesi hafta girecekler. Ondan sonraki hafta girecekler falan eklenirse. Hani bunlar böyle bir 150 bin, 200 bin, 300 bin, 400 bin artar. Yani onlar yarım milyon desen, Fenerbahçelisi var yarım milyon desen, Beşiktaşlısı var yarım milyon desen. İşte bunun Trabzonlusu, Kayseri'lisi, Ivırlısızı, tüm Türkiye'de statları girebilmek için her insanın bu karta sahip olması gerekiyor. Bak bu kadar insan, 70 milyonun atıyorum. Demek ki işte bir 20 milyonu falan o karta sahip olmalı yani. 20 milyon çarpı 25 lira. Ve bunların hepsinin parası o e, ya değerlenirse daha çok paraya satırım denilen bankanın kasasına giriyor. Bu ne amına koyayım ya? Bu ne oğlum? Ya yani Bu kadar göstere göstere böyle bir çocukluğu yapılabilir mi bir ülkede yani? Ki ben hani son 10 senedir maça gitmedim ya. Hani benim sikimde olmaz böyle bir şey ama ya olan benim babam gidiyor maça, kuzenim gidiyor maça, kız kardeşim gidiyor maça. Bu insanlar biz Türkiye'de futbol maçına gidiyoruz yani. Ne demek lan o kart olmadan o stada giremezsin? O kartın da parasını şu bilmem ne bankasına vereceksin demek. Bu nasıl bir orospu çocukluğu ya? Bu ülkede çok daha acayip başka bir şey daha oluyor abi. Yani hazır podcast biterken bunu da söyleyeyim. Çok canımı sıkıyor bu. Ya, sağlık sigortası diye bir şey var tamam mı? Ben var. ben 10 senedir hastaneye falan gitmiyorum tamam mı? Gitmiyorum abici. Hiçbir şey için hastaneye gitmedim. Yani ağrıdan gebersem eczacıya gider. Eczacıya sorarım bana ne ilaç verirsin diye. Gitmiyorum benim hastaneye. Ve bu adamlar eğer e, sigortalı değilsen çalıştığın iş yerinden diyor ki gel bakalım bir gelir testi yaptır. Gelir testine göre de senden bir para almaya devam edelim falan filan. Eğer sen böyle 2 senedir falan çalışmıyorsan bir yerde internetten girip işte şeyine bakarsan SSK'na birdenbire karşısında böyle bir 3 bin lira 5 bin lira falan borç görüyorsun. Aa, bu ne falan diyorsun böyle. Diyor ki e, sen 2 senedir çalışmıyormuşsun ama aslında her ay ödemen gereken Atıyorum 300 lira para var SSK'da olman için, işte GSK'lı olman için. Onların da hiçbirisini ödememişsin. Onlar birikmiş, 3000 lira olmuş, 5000 lira olmuş. İyi de ben son iki sene içinde hiçbir yerde çalışmıyorken hiçbir hastaneye de gitmedim. Ben niye veriyorum bu parayı? Yani o parayı bana geri verecek misiniz ileride? Yok. Hani hastaneye gidersen diye alıyorsunuz siz benden o parayı. E amına koyayım. 100 liraya çok güzel özel sağlık sigortaları var. Ben her ay 100 liraya özel sağlık sigortası yaptırayım. Senin boktan devlet hastanelerine de gitmem. Giderim Amerikan hastanesinde her işimi hallederim yani. E niye bana giriyor bunlar? Niye ben 5000 lira ödüyorum? Anladın mı? Hani böyle abuk subuk şeyler oluyor bu ülkede. Ve hani şu an şöyle bir şey var. 30 Eylül'e kadar işte şeyini yaptırmazsan gelir testini Aynen. daha da büyük boktan olaylar olacak falan filan diye böyle bir şey. insanları tehdit ediyorlar bir yandan televizyonlar reklamlarla falan. Bu da böyle bir şey. Hani az önce bahsettiğimiz şey gibi. Yani e, insanları mecbur bırakıyorsun para ödemeye anladın mı? Hani bizim bahsettiğimiz şeyde gayet istediğini hani istediği içeriği seçip e, onun karşılığında para ödemekten bahsediyoruz. Devlet diyor ki içerik mi içerik yok. Sen bana para ver belki hastaneye gidersin. Allah Allah yani <gülüyor> o nasıl saçma şey ya. Bu hayatımda böyle bir şey duymadım. Böyle, hani bildiğin haraç bu yani. Araca kesiyor seni. Diyor ki, sen bana para ver. Belki lazım olur. Allah Allah. Lazım olursa vereyim parayı o zaman. Niye şimdi veriyorum ki? Hele çalışmıyorsan. Çalışmayandan da para alıyor. Yani çalışmıyorsan da para ödüyorsun falan. Bu hayatımda hiçbir hani dünya ülkesinde böyle saçma bir şey duymadım ya. Hiç duymadım yani. Hani biz de bir gün e, Geekstra podcast yaparken ya siz para verin. Biz belki belki de podcast çekeriz. Ben dersek Buna benzer herhalde anladın mı hani ki biz devlette değiliz biz hani <gülüyor> iki tane deniyor adamız yani <gülüyor> onlar bir de devlet o yüzden daha da komik yani neyse bu serzenişimden sonra bence yavaştan bitirelim <gülüyor> tutuklanmadan <gülüyor> ee, G pot 25 oldu sanırım bu oldu galiba G pot 25'in G pot G pod G evet biz Böyle e, aklımıza geldikçe böyle şey saçmalıyoruz. Hani başka konularda saçmalamamız isterseniz <gülüyor> söyleyeyim belki o konuda saçmalarız. Evet, belki sizi de çağırırız. Hep beraber saçmalarız. Olur. Ya aslında bence bir gün böyle bir toplaşma yapalım. Yani. Onu yapacağız zamanı, o. Giy kendirink o. o onu, onu karıştırma. O giy o başka bir podcast'ın konusu. Yapalım bence. Havalar iyice kötüleşmeden. Hayırcığım, hava kötüleşince yapalım. Kapalı alanda yapacağız ha. Evet. Kapalı alanda yapacağız ha. Hani havalar kötüleşince insanlar evden çıkmak istemiyor ya. Havalar kötüleşince demek ki ha. asıl gerçekten gelmek isteyen insan gelecek. Ya kimse gelmez. E biz içeriz. <gülüyor> Sen içersin. <gülüyor> of, şimdi bu yağmurda yarın kim gidecek işe ya? Sen. Evet, ben hadi ah, Haydi o zaman gitstra kom Baba